Çıkkastı Merhaba Kainat, bugün 29 Nisan Perşembe, yıl 2010, ay 4, gün 119, Kasım 173 1431 Hicri Cemazü ile 15, 1426 Rumi Nisan 16 Serçelerin Yavrulama Zamanı, Fırtına, Dünya Dans Günü Günün Tarihi 31 yıl önce bugün 29 Nisan 1979'da Türk tiyatro ve sinema sanatkarı rejisör Muhsin Ertuğrul vefat etti. 90 yıl önce bugün 29 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hıyaneti vataniye yasası onaylandı. Yemek listesi gün 119. Etli Ayşe Kadın fasulyesi, patates kızartma, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi do Where hearts were we have and soon We still believe in our move Do We and together then It and another day. The morning found me miles away, with still a million things to say. I'm certain Well, I will. well, Brazil, Brazil, Brazil, Brazil, recalling thrills of our love. thing i'm certain of we re return you i will do it Herkes Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com. Onun Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Dördüncü Açık Gazete bu. Ömer Abi Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiplerle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Coasters grubundan Carl Gardner. Öncü elemanlarından The Coasters'ın kurucularından biri. 1955 yılında kurmuştu. Ve Jerry Lieber ile Mike Stoller'ın efsanevi besteci ve söz yazarı ikilisinin çok ün kazandırdığı büyük bir efsanevi topluluk. Onun kurucusunun doğum günü Carl Gardner 1928'de Teksas'ta doğmuştu. Onun için çaldık ve Brazil adlı standart parçayı onların kendi yorumuyla dile getirdikleri bir parçayı çalarak açılışımızı yaptık. Haberler, büyük bir çevre felaketiyle ilgili devam ediyor gelen haberler ve özellikle Meksika körfezinde yukarıdan çekilmiş helikopterle çekilmiş fotoğraflar hakikaten insanı dehşete düşürecek nitelikte ve çok büyük bir derinlikte de batmış bir petrol platformundan bahsediyoruz. Petrol, devam, petrol sızıntısı devam ediyor ve uzun tartışmalardan sonra Amerikan Sahil Güvenlik gemilerinin çevreye verileceği zarar, verilecek zararı azaltmak amacıyla kontrollü yangın çıkartmakta oldukları söylenmiş. Başlatılmış yani askeri bir yetkilinin açıklaması bu Washington Amerika haberi. Louisiana eyaletinin 32 kilometre açıklarında başlatılmış ve böylelikle bu petrolün yakılarak Sanki kontrollü e, yangın dediği zaman da oh çekeceği geliyor insan değil mi? Ah iyi bari kontrollüymüş yangın diye düşündürecek bir durum bu. Louisiana kıyılarının ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük oranda sulak alanlarının bulunduğu işte timsahların hani Bursaspor'un simgesi timsahların da oralardan getiriliyor ya. Hı hı. Alışveriş merkezlerine bulunduğu sulak alanların yüzde kırkı ordaymış mesela onların hepsinin büyük bir tehlike altına girebileceği. Zaman timsah iyilik mi yapmışlar? Hı? Bu bir hayır işine dönüştü dün kızdık alışveriş merkezi sahiplerine ama demek ki bir hayır işi bir yandan da. Evet ama tek bir timsahla biraz zor olabilir yani. Herkes gücü kadar timsah az. Evet. Şeyh Mur. Petrol sızıntısına P Meksika körfezinde bir petrol arama platformunda meydana gelen patlama yolu açtı. Şimdi bazı e, mesela Voice of America ve diğer e, birçok yerde Associated Press haberlerinde yer veriliyor ve BP olduğu bunun belirtilmiyor. Adı söylenmiyor. Hı hı. Nedense. Büyük Genelde şey. şirketlerin böyle bir hani nazik nezakete e, doğru giden bir haber verilme şekli var. Bir şirket falan hani korkunç olaylarda bile ki bu da onlardan biri e, şirketin adını vermiyoruz falan diye de rahat rahat söylenebiliyor mesela. Yani o da ilginç bir durum ayıp oluyor tabii ama böyle bir habercilik cinsi de var. Evet, yani Associated Press sanki böyle hiçbir anonimmiş devletinmiş falan gibi e, Louisiana eyaletinin 67 kilometre açıklarındaki petrol arama platformu diyor. Denize günde 160 bin litreye yakın ham petrol salıyor. Kopan kısmı da denizin bir buçuk kilometre, 1500 metre derinliğinde bulunuyormuş. Yani Muazzam bir patlama. 11 işçi öldü ve şeyden de Ajans France Pressten mahreçli bir haberden de okuyacak olursak Amerikan sahil güvenlik yetkililerinden Tu Amiral Mary Landry bir basın toplantısı düzenlemiş. Ve potansiyel olarak tarihin en kötü, büyük, en büyük felaketlerinden biri olduğunu söylemiş. Ve samimi olacağım demiş. Platformu işleten petrol şirketi BP'nin sızıntıyı durdurmak için şimdiye kadar yürüttüğü çabalar başarılı olmadı demiş. Yani... ...1300... ...Alaska'da 1300 kilometre mesafeye ve 40 milyon litreden fazla ham petrol eğilmesine neden olan... Exxon Valdez tankerinin neden olduğu kazayla kıyaslamayı reddetmiş. Ama demiş ya yani bilemem ama eğer kuyuyu güvenliye alamazsak evet bu Amerikan tarihin en kötü deniz kirliliklerinden biri olacaktır demiş. BP de bir açıklama yapmış şimdi Ajan France Press haberine de haksızlık etmeyelim. Ve robot denizaltılar getiriyor ondan sonra bir buçuk kilometre derinlikte günde bin varil yani 159 bin 160 bin litre civarında ham petrol sızıyor demiş bölgeye filtre gemileri ve robot denizaltılar gönderdik diyor ilk kez bu tip denizaltılar kullanılıyormuş burada da problem var çünkü mesela Amerikan senatosundan Demokratik, Demokrat Parti üyeleri Henry Waxman ve bir de Stupak, soyad Stupak olan bir senatör, Bart Stupak pardon buldum yani şey söylemişler. Yani şimdiye kadar hiç bu derinliklerde kullanılmamış, denenmemiş, bilinmeyen tekniklerle kurtarmaya çalışıyorsunuz demişler. Onun için de sonuçlarını bilemiyoruz demişler. Tabii oradan kontrollü yakma dedikleri şeyin sonunda çıkacak. Dumanın yaratacağı etkileri hiç kimse konuşmuyor şimdilik. Yani milyonlarca litrenin çıkaracağı duman ve onun karbondioksit, karbon, diğer gazlar da konuşulmuyor. Asıl konuşulmayan ne biliyor musun? Çok ilginç bir şey var. Demokrasi'nin Now!'da gördüm. BP, şimdi yeni açıklanan belgeler var. BP şirketi. Geçen sene daha bu offshore denilen şeylerde petrol çıkartmalarda çok daha kuvvetli tedbir alınması istenmiş. Ama BP bunlara ağır şekilde karşı lobi yapmış. Lobicilik yürütmüş. Olmaz pahalıya gelir demiş. Ve lüzum yok demişler. ya yani mevcut gönüllü standartların uygulanmasına ilaveten bir de devlet zorlamasıyla... Hı hı. Tedbir almaya lüzum yoktur diye acayip lobi çekmişler PP. ya Piyasa zaten gerekli dengeleri bulur kafasını ne bu? Ha biz yapıyoruz zaten. Anladım demiş. zaten yani gerek yok. Gönüllü olarak gerek Hı -hı. yok ıı, demiş. Şimdi tabii sormuşlar BIP'ye ama ıı, biliyor muydunuz güvenlik riskleri hakkında bir bilginiz var mı demişler. Böyle gidiyor işte. Pahalı olduğu için. Denizi, deniz'in dibine göndermeyi tercih ediyorlar her şeyi. Evet, Avrupa'da da ekonomik kriz korkusu da günün önemli haberleri arasında yer alıyor. Avrupalı mali yetkililer Yunanistan ve Portekiz'i saran borç krizinin başka ülkeleri de yayılmasını önlemek için hızla harekete geçti diyor haber ama gerek Avrupa Merkez Bankası gerekse Uluslararası Para Fonu Başbakanları, Başkanları pardon. Berlin'de Angela Merkel'la görüşmüşler Almanya şanselisi. Standard and Poor's da Yunan bonolarının statüsünü değersiz kategorisine indirmişti uluslararası kredilendirme kuruluşu. Bu durum dünya borsalarında da düşüşlere yol açmış. Asya borsaları düşüşle başlamışlar güne. Ve yatırımcılar Almanya'daki gelişmeleri yakın takibe aldıkları söyleniyor Yatırımcıların Berlin'i Yunanistan'a yapacağı yardım muhalefetin protestosuna neden olmuş. Tabi normalin ötesinde bir durum var. yani Yunanistan'ın istikrarı mali sıkıntıda olan diğer Avrupa ülkeleri konusunda endişeler. standardın Poor's'un Yunan bonolarını değersiz ilan etmesiyle daha da artmış durumda. Krizin bulaşıcı olduğu korkusu büyük bir baskı yaratıyor diyor haberlerde. Bunda çeşitli kaynaklardan görmek mümkün. Avrupa'daki borç krizi İspanya'ya sıçradı diye bir haber var. IMF Başkanı Stroskan, Yunanistan'a yardımda gecikilen her gün durumun daha da kötüleşti ve Avrupa ekonomisine küresel güvenin sarsılmakta olduğu yarısında bulunmuş. IMF'den de bir uyarı. Borcun yetmeyeceği zaten. <gülüyor> Yani, ...tahmin edilenin çok daha üstünde olduğu söylenmiş. 300 milyar o avroluk bir borcu ve bu eğer hemen destek verilmezse diğer ülkelerden... Hı hı. ...19 Mayıs'ta borçlarını ödeyemeyecek hale geleceği de belirtiliyor. Stroskan da tüm Avrupa'da durum daha da kötüye gidebilir deniyor. Ve... E Yanında sadece bunları söylemedi tabi Yunanistan acıyla acı içmeli gibi e, Türkiye'den bizim yakinen bildiğimiz Yunanlar ne kadar biliyorlar bilmiyorum bu dili ama e, bir dilde kullandı IMF. E. E, zorlu bir süreç galiba yani en azından e, ben CNN'de daha fazla gördüm bu haberleri e, domino etkisi mi Avrupa yıkılıyor mu ekonomik krizi mi falan gibi böyle bir sansasyonel e, durum var ortada. Doğru da olabilir hani yanlıştır anlamda Sansasyonel demiyorum ama olaya yaklaşım Gayet böyle hani kalp atışlarını hissedebildiğimiz Şah damarına yakın bir yerden Veriliyor Evet yani referans gazetesinin bugünkü Manşet haberi de bu Piyasalarda Yunanistan kabusu <gülüyor> Terimi kullanılmış Sıla Özçelik'in haberi Ve komşuda diyor Komşuda erken tabi Yunanistan'ı kastediyorlar Böyle bir sempati Belirtti ifade edilen Bir terim de kullanılıyor Faizler %40'a fırlamış durumda. 2 yıllık tahvil faizi yani %8'in civarında dolaşırken 8 Şubat'ta %8 iken şimdi 26 Nisan'da %38'in %39'a çıkmış. Böyle bir durum. Hatta %40'a. Bu arada Türkiye'nin tersane merkezi de iflas etti diye bir haber var. Türkiye'de işte Tuzla'dan bahsediyoruz. Dünyanın en ucuz gemi yapılan yerlerinden biri olduğu söyleniyordu. Hindistan'la rekabet içinde oldu hatta bu konuda. Ve biz daha çok aslında Tuzla haberlerini ölen işçiler, korkunç çalışma koşulları, düşük ücretler, işte örgütlenmeye karşı çeşitli ücretler, Patron oyunları falan filan üzerinden. Birbirini takip eden kazalar özellikle üzerinden. Hiç ölümleri. Evet. Ee, yani genellikle bu şekilde anılan bir yerdi. Ee, şimdi geldiği noktadaysa biraz daha da mevzu anladığım kadarıyla derinleşmiş. Ee, ekonomik krize birlikte yapılan gemi sayısında ciddi düşüş olmuş ve tersaneler tek tek kapanmaktaymış. Kapanmanın ötesinde işte iflas e, başvuruları vesaire de gırla gidiyor imiş. Evet, Tuzla tersaneler bölgesi can çekişiyor demiş. 30 bin çalışanın işini kaybetti diyor haberde. Türkiye'nin tersane merkezi iflas etti. Adeta hayalet kente dönüşen bölgede haciz ve iflas erteleme davaları patladı diyor Dinçer. Gökçe'nin haberi. İcradan satış bekleyen gemi sayısı 220'ymiş. Haciz davası açılan 3 şirketten bahsediliyor. İflas erteleme isteyen... 2, 4, 6, 7 şirketten bahsediliyor ve hı hı. icradan satış bekleyen gemi sayısında 220 olduğu yolunda statistikler verilmiş. Tuzla da tersaneler su oluyor diyor. Evet. Bu haberi de böylece verelim. Ve devam edelim. Şemdinli'de PKK'ların aç, açtığı ateşte şehit olan askerlerden Samsun'lu Selmay Özay'ın babası barışa darbe vuranlar utansın dedi diyor sabahın haberi bu da. Gerçekten tatsız e, olaylardan biriydi dünkü. E, gittikçe artan bir çatışma tonundan bahsetmeye başladık. Korkulan da buydu Bahar'la birlikte. E, dün e, biri er, biri uzman çavuş, e, iki asker öldü, iki asker de yaralandı. Evet, üzülünecek ilk, olaylardan biri. İlk ateşte jandarma Er Selman Özay olay yerinde jandarma uzman çavuş Erkan Ayaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiler, şehit oldu diyor sabahın haberi. Çatışmada yaralanarak helikopterle askeri hastaneye kaldırılan iki askerin tedavisi ise sürmekte. Geniş çaplı operasyon haberleri saldırının ardından kaçan PKK'lıları yakalamak için deniyor. Evet. Dalsız bir haber. Barış'a darbe vuranlar evet, utansın diye yazmış. Bu arada şey, günlük gazetesinde de e, manşet haber sınırda tampon. Haberi Türk Silahlı Kuvvetleri 250 kilometrelik Irak ve İran sınırında yeni kurduğu çok sayıda karakola yerleştirdiği seyyar birliklerle adeta askerden çit ördü diyor. E, dün gün boyu Şırnak sınırına tankların kaydırıldığını e, söylemiş kastı. E, aslında gittikçe hani gitmemesi gereken bir yönde giden ve e, barış çabalarından falan bahsetmemizin çok da e, zorlaştığı. ...bir süreçmiş gibi görünüyor... ...bütün olan bitene baktığımızda... E, ...aklı selim gerekiyor herhalde... ...babası Rahim Özay... E, ...gerçekten... E, ...çarpıcı bir... ...konuşma yapmış diyebiliriz... ...ben de orada askerlik yaptım... ...nasip onaymış diyor... ...barışa darbe vuranlar utansın... ...bu şehitler geldikçe... ...onlar evlerinde vicdan rahatlığıyla... uyuyabiliyor mu çok merak ediyorum... ...demiş ve bu bu ülke bizim ülkemiz. Kendi insanımızı kendi insanımızla çatıştırıyoruz diyor. Böyle bir sürü dışarıdan güçler var ki bunları yönlendiriyor. Yani barış ve demokrasiye inanmış gibi görünen insanların vicdanları rahat uyuyabiliyorsa ne mutlu onlara. Ben inanıyorum ki onların vicdanı rahat olmayacak demiş. Belki bu uluslararası alanda da tuhaf bir açıklanması güç bir şey var. Polonya'dan da bir açıklama. Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin eşi ve beraberindeki heyetin de bulunduğu 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik büyük trajedide uçak kazası ile ilgili şok etkisi yaratan bir video vardı. İnanmakta güçlük çektiğimiz için. Bunu bilgi olarak da dün gelen bu haberi paylaşmamıştık ama şimdi bir başka haber de geldi. Hı hı. Video gerçek demiş. Kim demiş bunu? Ee, Pol Polonya Başsavcısı e, söyleyen e, askeri savcı amatör kameraman tarafından çekilen 1.23 dakikalık görüntülerde silah seslerinin montaj olup olmadığını araştırdıklarını silah seslerinin montaj olmadığı kanaatine vardıklarını söylüyor kaza yerinde yürüyen 3 siluet 3 kişinin şeyi silah sesleri ve gülüşme sesleri uçaktan dışarı atlayan bir adam pilotun yardım çığlığı yankılanan görüntüler yani bu tamamen böyle komplolarla döşenmiş bir kabusu hayatın özellikle internetteki video ve yazılar üzerinden çalışan hı hı. bir şeyde. İnsan inanmakta güçlük çekiyor tabi. Tarihin en büyük katliamlarından birini sor, anmak üzere giden devlet yetkililerinin ölmesi durumu. Yani tüm bunlar görüntülerin gerçek olduğunu Polonya askeri savcısı açıklamış. Başbakan Erdoğan inşallah bir şey inşallah kazay kazadır diye bir ima da bulunmuştu şimdi bunu nasıl yorumlayacağız ee, yani öncelikle başbakan istihbaratının bizden iyi olduğu şeklinde yorumlayabiliriz çünkü o zaman da konuşmuştuk işte aşı olayı falan e, böyle olmasın diye ama şaka yapıyorduk aslında hani ortada evet. bir e, suikast olabileceğini biz düşünmemiştik. Yani bu kadar büyüğünü artık insan tabii tahayyül etmekte zorlanıyor ama kazayla ilgili uçuş belgelerinin incelendiği ve 60 kişinin ifadesinin alındığını belirtmiş askeri savcı. Ama kazanın tam olarak ne zaman meydana geldiği konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını kaydetmiş. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Yani Polonya devletinin parlamentosunun üst düzey e, askeri yetkililerinin İdari yetkililerinin, Cumhurbaşkanı'nın ve bütün bu Polonya'nın devletinin önemli bir bölümünün yok olduğu bir kazada daha hala belli değil mi ne zaman geçti olayın? Büyük ihtimalle belli olması durumunda da ne olacağı da çok belli olmadığı için belki de çok net şeyler açıklanmıyor olabilir eğer doğruysa bu haber. Yani neyin dezenformasyon olduğunu anlamak çok kolay değil bu işin içinde ama... Ee, gerçekten eğer uçak düşürüldüyse ya da düştükten sonra içindekiler e, Rus devlet tarafından öldürüldüyse Bununla ilgili bir e, deliller çıkarsa ortaya herhalde ciddi bir sıkıntı olacak diye nazik bir kelimeyle ifade edilebilir Yani şöyle şeyler de artık hakikaten yorumdan azade, yorumdan aciz olduğumuz şeyler geliyor Mesela bu CNN Türk haberi Polonya'da gündeme bomba gibi düşen silah seslerinin yankılandığı görüntüler bunları cep telefonuyla çeken kişinin Rus vatandaşı Andrzej Mendierec. Bu da bir Polonya ismi gibi resmi ismi gibi geliyor. Görüntüleri internette yayınladıktan kısa bir süre sonra sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Hastanede de yaşam destek ünitesinin kapatıldığı öne sürüldü diye bir haber var. Tamamen böyle biraz da rivayete bağlı bir şey fakat mesela bir de düşen uçakta toplam 5 kara kutu diye kayıt kutularının bulunduğu ve bunların tamamının Polonyalı yetkililere teslim edildiği öğrenildi diyor haberde. Düşen uçakta sadece 3 kara kutu bulunmuş ve uzmanlarca analiz edilmişti. Diğer iki kara kutu sırrını... Hı -hı. Koruyor diye bitiyor haber. Hiçbir şey yani yorumlanması çok güç bir şey. Öte yandan da Rusya işte 2. Dünya Savaşı'nda Stalin'in emriyle 20.000'den fazla Polonyalı subayın esirin aslında ama... Cenevre'yi ise... imzalamamışlardı ee, Rusya o zaman ve e, esirleri istediği gibi davranma hakkı gibi garip bir durumdan yararlandı. Bir Aslında de savaş suçuydu bunu... da bunlar ama 2. Dünya Savaşı'ndan bahsettiğimiz için e, sadece yenilenler yargılandılar. Aslında yenenlerin işte e, Hiroşima'yı Nagasaki'ye düşen atom bombalarından tutalım da işte Dresden'in Hamburg'un bombalanmasına ya da ya da diye devam edilebilir. E, bunların hiçbirine zaten dokunulmadı. Aynı şekilde Bunlara katin de dahil. Bunları evet. Nazilerin üzerine atma çabası vardı. Dünya uzun süre buna aldandı yani aylarca diyeyim. Ama sonra hepsinin kafalarından vurularak toplu mezarlara gömüldüğü işte Andrew J. Vydan'ın da sonradan olağanüstü çarpıcılıkta bir film yaptığı bir olay bu. Hı hı. Seyretmesi bile kolay değildi. Film olarak dahi belgeler Rusya Federal Arşiv Ajansının bu buna ait katin katliamı ile ilgili belgeler dünya kamuoyuna açıldı diyor şimdi Anadolu Ajansı haberi ama ilk defa kamuoyuna açılmış olduğunda söylemişler işte Rus Federal Arşiv Ajansı ama başka bir şey var bunlar daha önce de zaten açıklanmıştı yeni şeyler gelmedi deniyor. ...her şeyde bir esrar perdesiyle... ...sarılı olduğu bir durum... ...görüyoruz. Yani... ...bu da tabi... ...Rusya'nın aslında... ...farklı bir rejim altında bile olsa... ...tarihine sahip çıkma... ...eğiliminde olduğu bir... Bence Rusya diye bir durum. şeyden bahsetmek mümkün değil... ...Rusya'nın yönetiminden bahsedebiliriz evet, ancak... Evet. ...ve hani Putin'in... E, ...ve Medvedev'in de Putin diye... ...devam edebilirim herhalde... ...adını almak gerekmez... Durumu da çok gayet gayet net gibi yani daha yeni anmalarda Stalin postellerinin tekrardan işte ellere verilmeye başlanması heykelleri dikilse mi geri tartışmalarının yaşandığı bir Rusya'dan bahsediyoruz. Bu durumda zaten hani sahiplenmekten öte zaten doğru tarih Stalin'in tarihidir diye geri dönüyor olduklarını düşünmek de mümkün. Yani, bir duruma yani, doğru. yani 5 Mart 1940'ta Stalin. KGB'nin yani gizli örgütü işte polis örgütü çok korkulan KGB'nin Selefi e, NKVDydi o zamanki adı gizli polis ve çok korkulan bir şey. Kızıl Ordu tarafından esir alınan 22 bin savaş esirini öldürmeleri emrini vermiş askeri. Bunların büyük bir bölümü de Polonya'nın e, elit subay kesimi soylulardan da oluşuyor. Okumuş denilen e, kesim aslında orta sınıf ve orta sınıfın üstü kesimler subay oluyor değil mi evet. Polonya'da? Bir de orada bir asalet geleneği de var. Evet. Hep öyle onların elinde olmuş Polonya ordusu. yani hı hı. Le asillerinin da, e, şimdi, daha fazla içinde olduğu içinde değil onların ordu. zaten onların oluşturduğu bir evet. ordu. Smolens kentine yakın Katin Ormanı'nda 3 ayrı toplama kampında tutulan doktor, avukat, öğretim üyesi, mühendis, polis ve rahip yedek subaylardan oluşuyor. 22.000 savaş esirini katlediyorlar. Yani hak <gülüyor> hakikaten tarihin gördüğü en trajik olaylardan biri. Yani Polonya halkının en eğitimli ve üretken kesimini oluşturan 22.000 savaş esiri kafalarından vurulduktan sonra toplu mezarlara gömülüyor. Ve bunu Hitler'e yüklüyorlar. işte evet. naziler böyledir diyorlar. Gerçi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, toplama kamplarının bir kısmı Rus topraklarında kalan e, yine Hazar bölgesindeki ee, aslında zaten doğrudan kulaklara çevriliyor ve aynen kullanılmaya da devam ediyor o yüzden çok değiştirip birbirinden ayırabilmek mümkün mü dönem politikası içinde e, bakmak gerekir zaten diye düşünüyorum ben evet fakat yani mesela tabi tipik bir insanlık durumu yani insanlığı iyi anlamında kullanmıyorum burada tam da e, kötü anlamıyla insanlık Evet yani Stalin mesela e, e, olayların sorumlusunun Stalin olduğunu İngilizler biliyor ama o sırada işlerine gelmiyor. Filmde o da net olarak görünüyor, gösteriyor belgelere dayanılarak. Hı hı. Çünkü o sırada Sovyetlerle ittifak yapmak işine geliyor İngiltere'nin. Ve dolayısıyla bunu e, örtbas ediyor uzun süre sonradan olayın sorumlusunun. Stalin olduğu ortaya çıkıyor NKVD'nin Ve çok sonra ta 1991'e kadar reddetti Yani devletler kendi yönetimlerinin eski yönetimlerinin rejim farklı bile olsa ne olduğunu kabul etmiyorlar yaptıkları şeyleri Bizim de yakından bildiğimiz bir gerçek bu 91'de Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yatsın katinde kısmi sorumluluğu kabul etmiş. resmende bir özür dileme vardı. Asıl tabii 70. yıl dönümünde işte bunu anmak üzere tam bir yuvarlak rakamlı yıl dönümünde anıyorlar. Putin'de katılarak ilişkilerin yeniden düzeltilmesi için jest yapmıştı ama o kadar karanlık ve kanlı olaylarla çevrili ki bütün bu işler tabi her şey de doğru olabilir yani artık hiçbir şey hayat sanatı taklit ediyor yani hiçbir şey polisiye romanlarda tahayyül edilenden daha ger gerçeklik çok daha sağlam tuhaf kurgular yaratabiliyor yani evet Rus Ortodoks papazları, Katolik rahipler ve Müslüman imamlar dua okumuştu Katin Ormanı töreninde da Donald Tusk'ta Polonya Başbakanı Putin'le beraber Polonya ile Rusya arasında tarihin aydınlatılması için uzmanlar düzeninde yol açılmıştır ifadesi kullanılmıştı ama şimdi bundan sonra ne olacağını hiç bilemiyoruz Evet duralım burada istersin. Çok acayip bir haber ve çözemedik. Yani bizim çözmemize de bunu imkan yok herhalde. Hı hı. Ama böyle işte. <Sessizlik> singing you a slumber tune The Mystics grubundan Haşabay adlı şarkıyı dinleyerek çok tanınmış bir şarkı 1950'lerin sonu 60'ların başına ait ve grubun da en ünlü parçasıydı bu. L.B. Kraçolici grubun kuburcularından da bugün doğmuştu 29 Nisan 1936'da onun için bu güzel şarkıya bir kez daha dönme fırsatı da bulduk. Evet saat 8.42 ve açık radyo 94.9 onun açık gazetesi devam ediyor. Dünyadan da epey bir şey de var. Kısaca geçelim Taliban militanları Afgan sivilleri hedef aldı diye bir haber var mesela. Yola yerleştirilen bomba 12 sivil ölmüş. Sadece böyle bir basit Hı. haber olarak geçiyor. Dün de Kandahar'da Taliban militanlarının saldırısında 3 kişi ölmüş. 30'dan fazla kişi yaralanmıştı diyor. Voice of America'nın haberi geçiyorum. Pakistan'da kontrol noktasına saldırı Associated Press intihar bombacısı 4 polisi öldürdü. Geçiyorum. Bir başka çatışmada 4 militanla bir askerin öldüğü açıklandı. Bunu da geçiyorum. Tayland'a da göstericilerle polis arasında ilk defa ölümün de ortaya çıktığı bir çatışma durumu. Ordu, ordu birlikleri hükümet karşıtı protestoculara uyarı ateşi açmış. Bangkok'un merkezinde kamp kurmuşlardı başkentte. Başkentin kuzeyindeki banyolerden birinden geçen otoyolda yer almış bu. 2000 civarında kızıl gömlekler deniyor protestocular. Bir konvoy geçişi sırasında uyarı ateşi açıldığı sırada bir asker öldü diyor. Bunu da anlamadım nasıl oluyor ama böyle. Ya, e, haberlerde şey deniliyordu. Uyarı ateşi açıldı. Bunun üzerine göstericilerden de karşı ateş geldi falan filan gibi. E, tam olarak ne olduğunu anlamak. Mümkün mü ondan da emin değilim çünkü e, işte iddialara göre işte görgü tanıklarına göre falan diye kaldı o iş ve devamda gelmedi büyük ihtimalle herhalde gerçek bir haber değil e, yoksa herhalde şimdiye kadar doğrulanırdı diye evet. ben söylüyorum bunu. Evet öyle Irak'tan da bir haber verelim Irak'taki Mutanna cezaevi raporu açıklanmış gizli bir hapishaneymiş bu ve sürekli olarak sistematik işkence ediliyormuş insanlara özgürlük hı hı. getirmek üzere yapıldı ama o daha sonra gelecek herhalde Ya işte ilk altı ayda gelmediği zaman biraz daha vakit alabiliyor böyle bir şey bu özgürlük dediğimiz 430 civarında tutsak varmış aylarca haber alınamamış. Göz göz altında olduklarına dair resmi belgeler de bulunuyor. Yani bu insanlar kaybedilmişler yeryüzünden. Los Angeles Times gazetesinin 19 Nisan haberiyle gündeme gelmişti. İşte giderek tabii azalan muhabir sayısı, işten çıkarmalarla falan büyük bir kriz de yaşanıyor. Ama buna rağmen hala bu tarz haberleri görebiliyoruz kısmen. 3 Irak askeri gözaltına alınmış Rutin ve sistematik olarak işkence yapmış. Orası bir cehennemmiş Yani havasız bırakılanlar Dövülenler, elektrik verilenler Baş aşağı asılanlar Cinsel tacize maruz kalanlar Tecavüz edilenler ve işkence sırasında ölenler Rapo Sünnilermiş Bu El-Rusafa gözaltı merkezine Nakledilen 300 kişiden 42'siyle görüşlere hazırlanmış eski bir hava alanı Musalla'da oluyor. Çok ağır. Haberler bunlar. Geçelim bunun içinde. Sadece hafif haberler verelim biz. Yani o, o konuda ne kadar başarılı olabileceğimizi bilmiyorum ama e, ya yani mesela hafif deyince benim aklıma şu geliyor. Hafif dedin diye Nene Hatun filmi için Ermeni bulunamıyor haberi mesela hafif haber. Kabilinden görülür mü? Bilmiyorum ama en azından Birine, e, saçma evet. sapan haber. <gülüyor> kabilinden hafiflediğini söylemek mümkün. E, Erzurum'da çekimleri devam eden Nene Hatun Aziziye diye bir film varmış. E, filmde Ermeni çetecileri canlandıracak. Figüran bulunamaması ise sorun yaratmış. E, kimse e, Ermeni'yi oynamak istemiyormuş. E, yani bunu da söyleyen kim? Yapımcı Sebahattin Kat. Tek sıkıntımız Ermeni çetecileri oynayacak figüran bulamamak. Kimse Ermeni olmak istemiyor. Herkes kahraman türkü oynamak istiyor. Bunun bir film olduğunu onlara, onlara inandırmaya çalışıyoruz. Sonuçta hepsi rol alsa e, rol ama nedense kimse kabul etmiyor. Biz de sorunu biraz daha yüksek ücret vererek çözmeye çalıştık demiş. Yani burada iki tane sıkıntıdan birden bahsetmek bir cümle içinde mümkün gibi geldi bana. Birincisi e, zaten perspektifi... E, Ermeni çeteci ve kahraman Türk olarak koyduğumuz zaman herhalde bir sıkıntıdan bahsedebiliyoruz. Perspektifle ilgili belki bir sıkıntısı vardır filmin. Bilmiyorum. Sadece düşündüğüm. Bir diğer konuysa gerçekten kimse çeteci olmak istemiyor değil. Kimse ücreti beğenmiyor galiba. Çünkü biz de sorunu biraz daha yüksek ücret vererek çözmeye çalıştık dediğine göre parasıyla değil mi kısmı da geliyor galiba. Ki bu çok daha tatsız. Türkiye'de hani bu Ermeni algısı, bu nefret edilme, obje olma hali falan filan bunların hepsi çok e, fena halde e, sinik sinik alttan alttan böyle hani e, esin esin geliyor bu da e, ciddi bir tehlike diye görmek lazım e, yeni bir şey değil ama e, ciddiye almak ve üzerine konuşmak gereken bir durum evet yani belki de vayda ile konuşsunlar ve Katil filminde rol alan figüranları, Rus oyuncuları oynayanları kafadan vuran Rus katillerini canlandıran oyuncuları transfer etsinler öyle olmaz mı? Filmde çekileli çok oldu ama yaşlanmıştır oyuncular. Onlar da ucuza çalışır. Yani... Bunların haber oluyor olması aslında yapımcıların bu konuda konuşuyor olması çünkü ortada bir sorun sorun galiba şu işte figüran bulamıyoruz diye bir sorun var ama böyle bir sorun yok haberin sonuna geldiğimizde çünkü zaten ücret vererek çözmeye çalıştık gibi bir şey var. Bu arada emekli belediye işçisi 68 yaşında Hikmet Kaya son haberin sonu orası ilk kez kamera karşısına geçtiğini söylüyor. Çok heyecanlanıyorum. Bana ne diyorlarsa onu yapıyorum. Gel oyna dediler. Ben de geldim. Kaç lira ücret alacağım bile sormadım. Demiş. Ee, yani böyle işte bir e, yumak haber. Yeterince saçma değil mi? Yani evet. Hafif haberden sayılabilir. Hafif haber. Şimdi e, ağır mı hafif mi dün de ele aldığımız şey. Fakat bir kez daha bakalım anayasa değişikliği paketinin meclis genel Kurulundaki görüşmelerinde ilk turun tamamlandığını İkinci tur görüşmelerin pazar günü başlayacağını söyleyelim. Fakat Venedik Komisyonu Başkanı Cani Bukietcio bir konuşma yapmış. Türkiye Venedik Büyük... Komisyonu nedir? Ee, Bu anayasa ile ilgili vesaire, aslında kriterleri koyan komisyon, değil mi? Evet. Yani Türkiye'de değil. Ee, Türkiye'de değil hayır. Dışarıdan. Anladım. Yabancı. Dışarıdan gözlülüyor. Konusu da anayasa ve anayasadaki yargı vesaireyle ilgili kısımlar. Evet. Onun Venedik komisyonun Avrupa Birliği kriterleri de bu komisyon kriterleri. Evet. Yani onun Türk üyesi de Profesör Ergun Özbud'un... Venedik Komisyonu demiş ki son değişikliklerle ilgili bilgilendirdik demiş. Bu Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Bu da olabilir. Venedik Komisyonunun 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Strasbourg'da bir basın toplantısı düzenlemiş. Bu ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Anayasa değişikliği görüşmeleri konusunda da bir soru gelmiş tabi. Bu çok tabi. Gündemde olan bir şey. Onun için de Venedik Komisyonu açısından da. Bu konuda şu ana kadar bizden yardım istenmedi demiş. İleride bir talep gelirse elden gelen yardımı yapmaya da hazırız diyor. Ve son değişikliklerle ilgili bilgileri Ergun Özbudun'dan aldık. Ve değişikliklerle ilgili anayasa hazırlıkları ve değişiklikleriyle ilgili kendi ülkesi de dahil hiçbir ülkenin kusursuz olmadığını da söylemiş. Ama anayasa paketine değişikliklerini olumlu bulduğunu söylemiş. Bu önemli bir gelişme. Hiçbir ee, ülke söylüyor. kusursuz değil demiş ama. Zaten hani ciddi e, ideal ve ideal durumla ilgili şey, durumlardan bahsediyoruz ama e, hani konunun uzmanı. ...diye herhalde ağzından vermekte fayda var. Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvurak tanınması ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısının artırılması olumlu gördüklerini söylemiş. Neyle ilgili konuştuğunu da belirtmek gerekirse. Ve yeni demokrasiye yardımcı olmak ve onların anayasa çalışmalarına destek vermek için kurulduğunu belirtmiş Venedik Komisyonu'nun 20 yıl önce... ...Bosna Hersek, Arnavutluk, Moldova, Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki anayasa çalışmalarına önemli katkıları olduğunu belirtmiş... Kendi başlarına karar almadıklarını ilgili ülkeden istek ve talebin gelmesi üzerine yasal desteği da sözlerine eklemiş falan filan bu kısımları galiba bizi ilgilendirmiyor. Bizim anayasa çalışmalarıyla ilgili kısım işte genelde olumlu gözüküyor olduğunu söylüyor ve bir de işte iki tane de olumlu noktayı öne çekmiş. Yani demokrasi ve hukuk devletinin tesisi adına olumlu adımlar atılıyor. Bunların önemli olduğunu söylemiş ki çok asıl vurucu nokta bu herhalde. Bir de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüşmede konuyu ele aldık. Görüşlerini Bu görüşlerini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne de onun başkanına da anlattığını söylemiş. Ve... Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru hakkı tanınması ve mahkeme üyelerinin sayısının artırılmasını da olumlu gördüklerini söylemiş. Evet, bu önemli bir e, mesele gerçekten. Tabii 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler git e, de bir şey oldu darbecilere yargı yolunu açan anayasa değişikliğinin de 29 yıl sonra tam tam 29 yıl sonra aynı saatlerde meclisten geçirilmiş olması da dikkate değer bir nokta olduğu söylenmiş. Yani AKP Grup Başkan Vekili Ayşenur Kapı'nın sözünü onları kabul oylarımızla selamlayalım demişti. İdam edilenlerin isimlerini kürsüden okumuştu. Grup Başkan Vekili AKP'nin 12 Eylül şiirleriyle tanınan şair Nevzat Çelik'ten de şiirler okumuş. 1960 doğumlularının gençliklerini yaşayamadığını, darbeye korkusuzca direndiklerini ancak darbeyi gerçekleştirenlerin geçici 15. maddenin arkasına sığındıklarını söylemiş. Ve bir milletvekili olarak rahat uyuyacağım demişti. MHP sıralarından tepki gösterilmişti tartışma ya yani BDP adına da Asip Kaplan 30 sene geçti. 8 bu kadar zaman niye beklediniz? 8 sene beklediniz diye sormuştu hatırlatalım. Ama geçti ve bu aslında pek çok 12 Eylül'ün çok çok ağır bir bilançosu var. Yani herhangi bir toplum için hafife alınamayacak. Hafif haber hı hı. diyecektik ama gene Ağırlaştık onu yani 600, yaklaşık 650 bin kişinin gözaltına şu ya da bu şekilde alınmış olduğunu ve 230 bin kişinin yargılanmış olduğunu ve 7 bin idam cezası istenmiş olduğunu sadece yani hiçbiri gerçekleşmemiş bile olsa. Bir mahkemede yargılanıp hakkınızda idam cezası istendiğini duyma te tecrübesi yeter herhalde bir topluma. 50 idam zaten 517 kişiye verilen idam 50 kişinin de idam edildiği bir durum. Mesela tamamen e, keyfi bir şekilde 14 bin kişinin yurttaşlığından çıkarılması gibi bir olay yaşandı. Bu bütün uluslararası insan hakları sözleşmelerine tamamen aykırıdır. Hiç kimse vatandaşlık hakkında mahrum edilemez. Herhangi bir sebeple. Böyle bir şey yok yani. İnsan haklarına temeli aykırı. İşte açlık grevinde ölenler cezaevlerinde ölen 300'e yakın insan 299 kişi Seyahat özgürlüğü kısıtlanıp yani 388 bin kişiye pasaport verilmemesi gene keyfi olarak en temel haklardan biri olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanması. Gazetecilere verilen binlerce yıl hapis cezaları öldürülen gazeteciler, yasaklanan gazeteciler, imha edilen gazete ve dergi ve kitaplar. Yani daha ne olsun diyebiliyor insan ama bu yönetim şimdi darbeci paşalardan da üçünün hayatta olduğu da belirtiliyor. Nejat Dümer Deniz Kuvvetleri Komutanı, Nurettin Ersin 2005'te öldü Kara Kuvvetleri Komutanı, Kenan Evren Genelkurmay Başkanıydı yaşıyor, Tahsin Şahinkaya Kara Kuvvetleri Komutanı yaşıyor, Sedat Celasun Jandarma Genel Komutanı 98'te öldü. Şimdi onların da kasa kalanlarında yargılanması için bir yol açılıyor. İlginç aslında. Yani bu değişikliği yapılması sağlanabildi. Yani çok önemli bir değişiklik olduğu söylenebilir bu gelişmelerin. Şimdi bir de şeyden bahsedebiliriz belki, Kenan Evren'e ve hempalarına mahkeme kapısı açıldı diyor Ahmet Altan'da. Niye kendi halkına ihanet ettin diye sorma imkanı doğdu, bence yargılanmalılar demiş. İntikam için değil, darbeyi aklından geçiren bütün rezillere örnek olmaları için yargılanmalılar. Darbe düşünenler kurtulamayacaklarını görsünler diye yargılanmalılar. Bir daha hiç kimse darbeyi düşünemesin diye yargılanmalılar demiş. Ve darbeyi bu ülkenin kaderinden silmek için. Yani alçaklığı sonsuza dek çıkartıp atalım hayatımızdan artık yapalım bunu demiş diye bitiriyor. Bu arada önemli bir haber... Hafifletici mi? Hafif bir haber mi? Yoksa ağır mı? Bilemiyorum ama Dink ailesinin özel savcı talebi var. Önemli bir gelişme o da. Sadece e, bu davaya bakacak olan, Dink davasına bakacak olan özel bir savcı istiyorlar. E, bu da gerekli herhalde diye düşünmek gerekiyor. Çünkü 3 seneyi geçti. Hala daha ne oluyor, ne bitiyor e, öğrenebilmiş değiliz. Güme giden davalar arasında resmen Hrant Dink davası da. Ki yani yakın tarihin en önemli davalarından biri belki de birincisi olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Fakat üç yıllık süreci inceleyip araştıracak yeni bir savcı ya da savcılara atanmasını ve savcının tüm zamanını bu soruşturmaya ayırmasını talep etmiş. Hrant Dink ailesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sunarak. Ee, Hran Dink'in eşi Raquel Dink, çocukları Delal ve Arat Dink ile kardeşi Hosrof Dink adına avukatlar Fethiye Çetin ve Cem Halavurt aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede eylemlerin 3 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor olması bu süreçte rol alan kişi ve kurumların sayıca fazlalığı taleplerin yerine getirilmesinin yoğun bir tempo ve zaman gerektirmesi nedeniyle bu soruşturmada görev alacak savcı ya da savcıların mümkün olduğu kadar diğer işlerinden ve duruşma yükünden kurtarılması gerektiğini de söylemişler. Yani cinayet sürecinin hazırlık safhası, iki kamuoyu oluşturma safhası, üç eylem safhası ve dört eylemden sonra manipülasyon safhası, beş delillerin yok edilmesi, karartılması safhasından oluşuyor. Ve bu son derece profesyonel örgütlü yapının ortaya çıkarılabilmesi için tüm delillerin toplanması, bütünün parçalarının birleştirilmesi, örgütü deşifre edecek ip uçlarının değerlendirilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve etkin ve etkili soruşturma açısından zorunludur deniyor. Çünkü ayrıca öğrenci, azınlık ve öğrencileri hedef alan kafes eylem planı ilişkin dava dosyasındaki yer alan iddialar ve delilere ilişkin bir çalışma ve irdelemede yapılmadı deniyor. İşte olayların bir bütün olarak ve olaylar arasında irtibat kuracak bir bakış açısıyla dosyanın değerlendirmesi gerektiği ifade edilmiş. E yani aslında normal olarak bütün ceza ve bütün davalarda aslında hakim olması gereken sağ, hı hı. hukuk sistemine egemen olması gereken normal şeyleri talep ediyorlar ama maalesef Türkiye'de galiba bu şekilde normal, standart içi bir şey olmuyor değil mi? İnşallah bu sefer değişiklik olur bunlar çünkü sana normal geldi mi bu talepler? Bir bütünsel bakışa. Aslında bir miktar geldi açıkçası yani niye böyle taleplerin olması gerektiğine dair bir ilginçlik yaşadım çünkü e Zaten adalet dediğimiz üç aşağı beş yukarı buna tekabül etmiyor mu? Mahkeme adaletinden bahsediyorum. Evet, ilahi adalet değil yani. Ee, ve e, tabii bununla beraber ben sana bir de başka şey e, olgudan bahsedersem belki de daha da bütünleşmiş olur. Hrant Cinayeti ve istihbarat Yalanları adlı kitabında Emniyet görevlilerini hedef, terör örgütlerine hedef gösterdiği iddiasıyla gazeteci Nedim Şener yargılanıyor. Ve Cumhuriyet Savcısı Celal Kara mütalasını açıklamış. Üç yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istemiş. Bunları yazdığı için. Gizli belgeleri temin ve açıklama suçundan beraatini istemiş ama şeyden... Gizli belgeler temin yoktur ama terör örgütlerine hedef gösteriyor emniyet görevlileri demiş. Düşme ertelenmiş. 20 yıla kadar hapsi isterim bu gazetecinin. Ne denilebilir pek fazla bir şey denilemez herhalde. Şey de belirtmiştik bir kez daha söyleyelim dün son dakika haberiydi ama. Türkiye'de seri cinayetler peşinde koşan medyayı çok üzen bir haber olduğunu söyleyebilir miyiz? Yakalandı çünkü. Evet çabuk yakalanmasıyla e, yeteri kadar etinden sütünden faydalanamadığımız bir e, katil oldu. E, gerçekten herhalde bir miktar böyle bir a durumu da var. Ama bence e, en yaralayıcı kısımlarından biri hakikaten. ...memleketteki ruh sağlığının çok da yerinde olmadığına dair bir sürü emari yi yine yanında getirmiş olması. Neden? Ya Mesela polis biten robot resim yayınladı ya. Evet. Zaten e, ya O ayrı bir hikaye işte o robot resim bir taktik olarak yayınlanmış zaten e, tipiyle alakası yokmuş vesaire neyse. E, bu robot resmi de e, sosyal paylaşım sitesi. Facebook'ta birileri birilerine benzetmiş Hürriyet'in haberine göre. E, i̇şte bu. Denildikten sonra e, katil olduğu düşünülen kişi yüzlerce mesaj alıyor. Tehdit mesajı değil bunlar. Tebrik mesajları ve ortaklık mesajları. Birlikte devam edelim e, mesajları. Ciddi ciddi yani e, bunların hepsinde bu kişi işte neyse savcılığa vermiş vesaire bu ne iştir diyerekten. Ama en nihayetinde hani e, algı. Tam da bizim hissettiğimiz, bizim gördüğümüz gibi mi? Robot, Aslında neler olup bitiyor kısmında bakmak kime gerekiyor. Kime gelmiş bu robot resmi çıkan adam mı? Ya yani robot resime benzediği düşünülen bir kişi aynen öyle. Yani e, olaylarla hiçbir alakası yok. Ama e, burada mevzuun önemli kısmı işte bu denildikten sonra ağda yayılmış olması katilin Facebook hesabı burası diye. Vardır, ardından da insanların onun bir ilişkisi. Vardır. <gülüyor> duman olmayan yerden yok, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Vardır vardır bence de vardır ee, yani hani bayağı katile ortaklık teklif edenler birlikte süper kaoslar yaratabiliriz reis izindeyiz falan gibi böyle e, hasta ruhlu bin bir tane mesaj üst üste binmiş. Halbuki hasta ruhlu değilmiş şeyde seri cinayetin cinayetin katil zanlısı yani 3 cinayetin katil zanlısı. Bodrum'da bir pansiyonda uyurken yakalanmış üzerinde pasaport 4000 avro çıkmış 27 yaşındaki Hamdi ayrı adlı zanlı yurt dışına kaçmaya çalışıyormuş suçunu itiraf ettiği belirtiliyor ve ilk ifadesinde de cinayetleri para için işlediğini söylüyor. Konuda iki ayrı e, hikaye geziyor gazetelerde iki ayrı ekol var bir e, para için işlediğini söyleyenler ve hatta kızanlar da var taraf baya en garip seri katil falan diye e, sinirlenmiş neredeyse durumu neyse e, bir hikaye o e, ikinci hikayede 3 e, yıl önce ayrıldığı kız arkadaşından nefret ettiği ve e, kadınlardan bu sebeple nefret ettiği ve 4. E, cinayetinde eski kız arkadaşı olacağı artık hangi hikayeyi beğenirsen çok e, değişen bir şey yok katil yakalandığına göre bu da böyle olmuş oldu gerçekten 3 e, tane can gitti olanın özeti herhalde bu evet Pek ara verelim şimdi sonradan e, biraz ekonomik durumlarla ilgili Hasan Ersel'le programımız olacak. Ondan sonra da e, gene... Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Adem. Bankalara yeni vergi konması tartışması var. Evet bir de e, et sorunu var. Et sorunu var evet. Önce et sorununa değinelim mi kısaca? Evet kısaca lütfen evet. E, e, bilmediğim bir konu olduğu için ancak kısaca değinebileceğim. Çünkü tarım ayrı bir olay. E, burada dikkat edilmesi gereken bir ayrım var. O bazen karışabiliyor. İki soru var. Bir tanesi et fiyatları niye yüksek? İkincisi et fiyatları niye yükseliyor? Bu ikisi farklı şeyler ve ikisinin nedenleri çok farklı olabilir. Et fiyatları Türkiye'de yüksek çünkü Türkiye'de işte hayvancılıkta verimlilik düşük. Kime oranla düşük? Avrupa'ya oranla düşük, Amerika'ya oranla çok düşük, Avustralya'ya oranla çok düşük. Bu bilinen bir şey ve yeni bir şey değil, hep böyle. Yani uzunca zamandır böyle. Çünkü oralarda bu alanda çok büyük teknolojik diyelim değişiklikler oldu, organizasyon değişiklikleri oldu. Bundan dolayı verim çok arttı. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir dezavantajı var. Hani Türkiye hayvancılıkta ileri ileri bir ülke değil. Hayvan sayısı azdır çoktur meselesi ayrı bir konu yani o da tabii çok önemli e, fakat e, esas sorun hayvandan alınan verim Türkiye'de düşük e, ve e, bunun maliyeti yüksek şimdi bu birinci nokta fakat e, bundan dolayı e, hükümet hareket etmiş değil çünkü bunun çözümü böyle hükümetin ithalatı izin vermesiyle çözülebilir bir olay değil bu bu dediğim gibi yapısal e, nedenleri olan bir şey fakat son zamanlarda bir de hızlı Fiyat Yükseliş evet. Işte. Hükümeti alarma geçiren e, olay bu. Onun için e, hükümete de haksızlık etmemek lazım. Yani e, ilk soruna niye müdahale etmiyor diye bugün sormanın çok fazla bir anlamı yok. Çünkü karşılaşılan sorun şu anda herkesi en çok ilgisini çeken sorun değişik bir sorun. Şimdi hükümet buna çare olarak ne dedi? İşte ithalat yaparım dedi. E, bu etkili olur mu? E, İlke de evet. Evet e, çünkü e, et arzı artar. Et arzı artınca da e, fiyatlar düşer. Doğrudur. E, yapılmalı mı? E, evet yapılmalı. E, kalan detayları hallolur. Yalnız tabii unutmaması gereken şeyler var. Mesela bu et ithalatına karar verdiğinizden ne kadar zaman sonra bu etler gelir filan gibi. Ama bu karar alanlar onu düşünmüşlerdir e, e, filan. Şimdi e, bu böyle olmakla beraber e, eleştirenlerin bir kısmı yapısal faktörlere e, değiniyor ve diyor ki e, bundan ülkemizin hayvan üretimindeki, et üretimindeki e, sorunları çözülmez. Eğer hükümet öyle bir şey söylüyorsa çok yanılıyordur ama ben öyle bir şey algılamadım. Hükümetin daha çok derdi şu andaki fiyatları istikrara kavuşturmak. Yok çünkü öbürküsü şu demek Türkiye'de biz et üretmeyi beceremiyoruz. Bundan sonra eti de işte nasıl şeyler bakino aksamında elektronik cihazları yurt dışından alıyorsa getti dışarıdan alacağız. Ama ben öyle bir şey algılamadım. Dolayısıyla bunun kısa vadeli bir önlem olduğunu düşünüyorum. Ama tabi herkes şu soruyu sormakta haklı. E acaba uzun vade için bir şey düşünülüyor mu? Onun da cevabı da ben duymadım. Şimdi burada birkaç sorun var. Bir hayvanı böyle ele aldığımız zaman çok kabaca söylüyorum. Çünkü bir hayvandan çok şey çıkarılabilir. Yani işte derisi de vardır, şu da vardır. Ama iki tane gıdaya yönelik iki tane önemli şey var. Süt ve eti. Dolayısıyla ne olup bittiğini anlayabilmek için bu ürünlerin fiyatlarında ne olduğu... Ve bir, hayvan üretimi için gerekli girdi fiyatlarında neler olduğuna bakmak lazım. Şimdi burada e, çok kabaca okuduklarımdan çıkardığımı bir özetlemek istiyorum. E, e, ama dediğim gibi bu benim bilgi alanımda olan bir konu değil. Onun için okuduklarımı e, yani dünden beri konuştuğumuzdan beri ben e, elime geçen her şeyi <gülüyor> okumaya çalıştım. Onları özetleyeceğim. Evet, evet, evet. Şimdi Türkiye'de bir ara süt fiyatları çok yükselmişti, 2007 galiba. Bunun üzerine süt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için de süt tozu filan ithal edildi. Böyle olunca sütün maliyeti, yani üreticiler süt hayvanlarının maliyeti yüksek geldiği indiremedikleri için hayvan kesimi arttı. Et fiyatlarında da bu dönemde belki, fiyatlara çok iyi bakmadım, Göreli olarak bir düşüş oldu Yani bu hayvanlar piyasaya çıktığı için ee, Ama Girdi fiyatlarındaki artış devam ediyordu Şimdi bu arada Bir önemli nokta var ee, O da e, Hayvanın kesim tarihi Çok önemli özellikle ineklerde Çünkü bir inek işte Sekiz yavru doğurabilirmiş galiba yaşamı boyu Onu erken keserseniz İki yavru da kesiyorsunuz Dolayısıyla e, Bir ineği erken kestiğinizde Hayvan stokunda bir düşmeye yol açabiliyorsunuz çünkü yeni yavrular doğabilecek yavrular doğmamış oluyor. E, dolayısıyla stok inlenmiyor e, ve bu bir aşınma yarattıkça Türkiye'de et arzında e, bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi bu nokta yeni bir olay değil yani bugünün olayı değil bu en basitinden en basitinden ki o 2007 galiba bir olay olduğu için referans verilen bir tarih yoksa bu olayın geçmişi de var. Yani Türkiye'de et e, üretebilmek için gerekli hayvan stokunda artmama hatta bazı hesaplara göre ciddi azalma var. Bu önemli bir sorun e, ve çözümü geçici önlemlerle olabilecek bir sorun değil. Hayvancılığın e, e, bir türlü canlandırılması gerekiyor. Şimdi bu da bir şeye daha dikkat etmek lazım. Hayvancılık iki türlü yapılabiliyor. Bir tanesi e, modern diyebileceğim çiftlikler kurarsınız hayvanlar için. Burada e, tıpkı içinde kapitalist üretim söz konusu yani kar amacı ile üretilir işte tekneye, zıvadalar çok sayıda hayvan işte e, teknolojinin yardımıyla üretilir. Şimdi buralarda verimli düşürmenin, maliyettir düşürmenin yolları aynen işte fabrikalar gibi aynen değilse bile benzer şekilde fabrikalarda ne düşünüyorsa onlara benzer e, işler yapılır. Ama bir de köylülük olayı var Türkiye'de. Şimdi bunu beğenip beğenmeyelim. O ayrı mesele. Ama köylülük var. Köylülük bir yaşam biçimidir. İnsanlara yaşam ve bu insanların yaşamlarının bir parçası da yetiştirdikleri hayvanlardır. Bunlarla piyasayla ilişki kurarlar işte sütünü satar ama küçüktür yani kaç tane hayvanı varsa o kadardır. E, şimdi onlara e, efendim sizi reform yapıyoruz size falan diye topa girilmez. Bu zaman alınan e, bir yöntemdir. Tasfiye edilmesi gerekir diye de bir şey yok. Ama onların e, daha modern imkanlardan yararlanması için bazı en basitten iletişim ağlarının kurulması filan gerekir. Yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Ama bugünden yarın olabilecek bir şey değildir. E, Türkiye'de bu iş çok sistematik yapılıyor mu? E, okuyabildiğim yazılardan çıkarabildiğim tutarlı bir politika olmadığını şikayeti var. Tekrar söylüyorum. Bugünden bahsetmiyoruz. Yani böyle yakın geçmişimize baktığımızda Türkiye'de Sağlam bir hayvancılık politikası yok. Ee, dediğim gibi iki türlü yapılabilir. Bir tanesi vazgeçeriz. Hayvan üretmek bizim pek becerebileceğimiz bir şey değil. Hayvan üretiminde dünyayla rekabet edebilecek çiftlikler üretsin. Onun dışında da üretilmesin. İthal ederiz diyebilirsiniz. Ama dediğiniz anda önemli miktarda insanın yaşamını kötü etkiliyorsunuz. Onu da unutmamak lazım. Ee, şimdi son aylarda ne olup bittiğinde farklı görüşler var. Bunlardan bir tanesi e, bu hayvanlar yani buza iken filan e, büyük baş hayvanla konuşuyorum alınıyor, besleniyor e, belli bir süre. Ondan sonra kesilebilir hale geliyor. E, bu buza e, e, miktarında bir düşme var ve bir iddiaya göre deniyor ki büyük e, şey et üreten. E, işte çiftlikler e, buzağı alımına başladılar. Buza alımı ne demek o çiftlikler tarafından nakit verilerek satın alınması. Dolayısıyla piyasada buzağı fiyatları yükselince e, buzağıya ihtiyacı olan işte küçük üretici de neyse kim olursa olsun yüksek fiyattan almaya başladı. Bu da etin maliyetini arttırdı. Şimdi bu doğru mu bilmiyorum. Bir süreden bu. Ama bu çok tekrarlanan bir şey çok farklı kaynaklarda Son günlerde çıktı Bir ikinci açıklamada Et balık e, e, Kurumunun davranışı O da son 10-15 gün içerisinde iki kere fiyatlarını arttırmış Alın fiyatlarını İşte önce 14 liraya çıkarmış Sonra 16 liraya çıkarmış Bu ne demektir Ona e, Yani 16 lira tabi bir e, Toptan alın fiyatı Bunun üzerine birçok şey binerek Kasaba geliyor Ama daha önemlisi Fiyatların artma yönünde değişeceğine dair piyasaya bir sinyal veriyor. E, bu doğru ve ise doğruyu şunu kastediyorum tabii herhalde öyle yaptı doğrudur onu yanlış söylemezler de bu piyasadaki davranışları etkilediyse bir fiyat hareketine o da yol açabilir. O zaman e, şöyle bir şey var bunu istikrara kavuşturacak önlem doğru öndür hükümetin yaptığı. Piyasaya yeni et gelecek deyince o fiyat artışlarını e, aşağı, e, mesela et balık fiyatları arttırabiliyorsa aşağı çekerek de fiyatların aşağı doğru gitmesinde etkili olabilir. Bunu diğer firmalarda izleyebilir. E, söylenen bir şey üçüncü noktada zaten bu artışın bir kısmı köpüktü. Yani bu fırsattan istifade ederek fiyatlar çok artmıştı. Nitekim lafı çıktığında bir miktar düşüş oldu. Ee, sonuç olarak e, bizim şu anda karşılaştığımız e, olayda galiba benim çıkarabildiğim en önemli sonuç ilk söylediğim yani olayın e, iki ayrı olay olduğuna dikkat etmeniz lazım e, ve bunlardan Türkiye'de e, etin fiyatının pahalı olmasının çözümü ithalat değildir. Bunu önerenler de var e, ama. Dünyada hemen hemen herkes bir şekilde koruma yapıyor. Mesela Avrupa Birliği'ne ithal edelim diyoruz ama Avrupa Birliği korumacılığı kaldırsa 48 saat içerisinde veya 72 saat içerisinde Amerikalılar Avrupa pazarına ele geçerler. Öyle mi? Ha şimdi bu... Danimarka hariç bir yanlış bilmiyorsan belki Danimarka ve Hollanda hariç şeyde Avrupa'da Amerika'nın tarım teknolojisine başa çıkabilecek hiç kimse yok. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Tabii Amerika da kendine göre koruyor yani yanlış anlamayalım. Onlar korumuyor demedim. Ee, herkes bu tarımda bir türlü bir koruma yapıyor. Türkiye'de e, ithalatı serbest bırakmanın şöyle bir avantajı olabilir. Alt yapısı sağlandıktan sonra rekabet tabii ki böyle fazla kazanç elde etmek, rant elde etmeyi engellediği için... E, şeyleri, üreticileri daha disiplinli davranmaya yeter. Ama buna olanağı yoksa küçük üreticiye onun için referans veriyorum hep e, tasfiye olmasına yol açar. Evet. Dolayısıyla rekabeti açacağımız noktada ayakta durabilme kapasitesine ulaşmış olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Tabi bunda da herkesi demiyorum. Yani ülkedeki herkes e, becerili olmak zorunda değil. Onlar Belki ayrılmaları bu piyasadan daha iyidir ama, ama herkesi birden tasfiye ediyorsak veya her küçük üreticiyi tasfiye ediyorsak onun sosyal maliyeti çok yüksek olabilir. Evet Avrupa Birliği rekabetliğine e, açalım diye bir yazı okumuştuk mesela Karakaç'tan ama onun da bazı düşünülmesi gereken başka yönleri de olduğu ortaya çıkıyor o zaman. Yani rekabet, rekabet edilebilecek olanlar arasında etkili bir şeydir. E, tasfiye etmek için rekabeti açmak çok tehlikeli bir şeydir. E, hiç kimse bunu yapmaz. E, yani görebildiğim kadar demokrasilerde hiçbir eğilimdeki iktidar bunu yapmamıştır. Yani sağ sol ne olursa olsun buna izin vermeyin. Hata olabilir. Yani açarsınız da beklediğinizden daha çok zarar verir. ama... Daima iktidarın kafasında, karar alıcının kafasında bu sorun vardır. Yani ben bunu rekabete açtığım zaman e, ülkenin e, rekabet etme şansı olan birimleri var mı? E, ötekini e, şey yapalım, ayırt edelim. Hı hı. Yani rekabet dışı bir nedenle tamam bu mala biz üretmeyeceğiz, bunu ithal edeceğiz. O ayrı bir karardır. O dikkat ederseniz o bambaşka bir şeydir. Ama o da bu tür ürünlerde pek olmaz. Evet. Peki. E, e, çok teşekkürler. Bu konuda e, bayağı aydınlanmış olduk. Bir de e, bankalara bu e, vergi niye konuyor? Yeni vergi evet. meselesi. iki öneri var galiba. Evet. E, şimdi bu son G20 toplantısında tüm ülkeler Bankalar üzerine bir vergi konusun diye bir şey e, tartışıldı. Yani tartışıldı dediysem gündeme IMF'den istemişti bir çalışma yapması. IMF çalışmayı yapmış, takdim etmiş. Ondan sonra millet e, görüştüler. E, tabii anlaşamadılar zaten beklendiği gibi. Kanada e, muhalefetin sözcüğünü yaptı ama sanıyorum herkesin ufak tefek şeyleri var. E, yalnız bir şeye dikkat etmek lazım. Ortalıkta iki tane farklı öneri var. En az iki tane farklı öneri var. Birisi bu IMF'nin ki bir tanesi de e, böyle ortalıkta dolaşan bir öneri var. Ortalıkta dolaşan dediğim böyle tek bir sahibi yok ama destekleyicisi var. O da e, şey popüler olmak üzere Robin Hood vergisi diyorlar. Bu vergi e, şöyle bankaların birbirleriyle yaptıkları menkul kıymet işlemleri, dikkatini çekerim birbirleriyle yani müşteriyle değil. Sadece birbirleriyle yaptığı menkul kıymet işlemleri üzerinden 10 binde 5 bir e, şey e, harç alalım deniyor. 10.000'de 5 küçük bir şey, çok küçük bir şey. Yani 0.05 sı mi? Evet, %0.05. E, evet, evet. Şimdi e, bunun mantığı şu. E, yani bankalar eğer müşterilerle bir iş yapıyorlarsa müşterinin bir isteğini karşılıyorlardır. Spekülasyon için müşterilerle iş yapılmaz. Değil mi? Evet. Yani banka onu isteyebilir evet. de ben, benim derdim başka Ya da ben spekülasyon yapacağımdır Ama bankadan alış ne dedim Hakikaten kendi işimdir Onun için onu bir tarafa bırakıyor Bankalar kendi aralarında ne yapabilirler İşlem hacmini şişirebilirler Bir fiyatı koruma çalışabilirler Çeşitli nedenler olabilir Yani spekülatif amaçla işlem yapabilirler Diye düşünüyor E tabi hangisi spekülatifdir hangisi Hakikaten bankanın ihtiyacıdır onu ayırmak mümkün olmadığı için Çok küçük bir vergi koyalım da Böyle yani sıfı e, e, amiyane bir tamir ile laf olsun diye birbirlerine den, alışveriş yapıyor gibi yapmasınlar. Hakikaten ihtiyaçları olduğunda yapsınlar deniyor. Bu Tobin, e, ver Tobin vergisi bu. Evet. Bu Tobin vergisi. Şimdi bu der, verginin peki geliri ne olacak? E, yarısını diyorlar bundan elde edilecek hasılatın e, ileride... Mali krizler olabilir. İşte bu krizlerin neden çıkacağını da kesmek öyle kolay değil. Yani bugün olanın çaresi vursunuz da yarın başka nedenle olur. Buna bir e, şey olarak e, sigorta fonu gibi biriktirelim. Hani bir ülkenin bir ülke alsın bu parayı bir kenara koysun. Bir sıkıntı olduğunda onu kullansın. Böylelikle topluma olan maliyetini sonuçta bankacılık kesimi kendi ödesin. Ya, pardon mali kesim. Çünkü Hı -hı. sadece bankalar değil. Bütün mali kuruluşlara koyuyor. Geri kalan yarısını ne yapalım Diyor. Bu vergi yönelenler diyor ki bu geri kalanın üçte birini bu iklim değişikliği sorunlarının e, çözümü işte onların hafif edilmesi için e, çalışmalara harcayalım. E, e, kalanını ne yapalım? O kalanına da fakir ülkelere yani e, dünyanın dedikleri, evet. en fakir olan ülkelere yardım yapalım deniyor. Şimdi bu tabii bir vergiden böyle üç tane post çıkarılan bir şey. Çünkü bir rakam var. İşte yılda diyor 650 milyar dolar bundan hasılat elde edilebilir. Bana bu rakam biraz fazla abartılı geldi. Yani tabii oturup hesap yapmadım. Ee, ama sanıyorum şöyle bir sorun var. Bu vergi konulduğu zaman işlemlerde çok büyük düşüş olabilir. Ee, dolayısıyla bu kadar hasılat elde edilemeyebilir. Ama e, işte Tahminler öyle herhalde benden iyi düşünmüşlerdir. E, 650 milyar olduğu için bunun tamamını e, şey, bankacılık krizi için bekletmenin bir alemi yok deyip e, dünya için hayırlı işlerde kullanabiliriz deniyor. IMF'nin önerisi böyle değil. IMF'nin önerisi değişik, tamamen değişik bir öneri. Bu öneri iki vergiden oluşuyor. Bu vergilerden bir tanesi mali kesimin bu defa e, pasifi üzerine bir vergi konuyor. Yani borçlar üzerine esasında. Şey çünkü sermayesine konmuyor. Borçlandıysa bir vergi verecek. Bu vergi küçük düşük oranlı bir vergi. Yine amacı da bu işte bir tarafa ayırmak. Yani hasılatı yine krizi çıktığında kullanmak üzere bunu koyuyor. Sadece borçlanması üzerine koymasının amacı ne? bankaların sermayesinin e, daha çok sermaye kullanmalarını da özendirmiş oluyor. Ancak bu verginin yanı sıra bir vergi daha var. O e, vergide e, mali faaliyetler vergisi denebilecek vergi. Bu vergi e, mali kuruluşlarda çalışanlardan alınıyor. Ücret ve primler üzerinden alınıyor. E, dolayısıyla düşündüğümüz zaman ee, yani, pardon doğru söylüyorum, kar üzerinden alıyor, bir de çalışanlardan alıyor. Bu ikinci vergi aslında bizim Türkiye'de çok yakından tanıdığımız katma değer vergisinin evet, evet. Finansa uyarlanmış hali. Çünkü finans kesiminde katma değer vergisi yok, yani almakta. Şimdi onun yerine böyle bir vergi öneriliyor. Şimdi bu vergiyi böyle aldığını yani bu şekilde söyleyince. Akla şu geliyor, iyi, bu, bu vergiyi koyduğunuz zaman e, finans kesimin tümüne bu vergiyi koyarsınız, onların tümü de bir araya gelirler, finansal hizmetlerin maliyetini arttırdılar e, ve vergiyi finansal hizmetlerden yararlananlar öder. IMF biraz daha karışık bir şey öneriyor, bunun da altından kalkabilmek için. Diyor ki, bu vergi bütün kar, bütün ücret üzerinden alınmaz diyor. Normal kar ve normal ücretler bunun dışındadır diyor böyle ekstra bir şey veriliyorsa hani kabaca rant gibi bir şey veriyorsa hani bu ekstra ücretle kastedilen de hani var ya milyonlar e, hatırlı sayılır yani he, değil mi? yani o, da, o yoksa tabii. hani birisi bin dolar almış gibi ki bin yüz hmm. dolar almış onun hmm, meselesi değil e, tabi çok açıkta değil ama e, söylediği bu kastettiği bu ondan üzerine alalım tabi böyle olunca bankalar arasında, ülke arasında büyük farklılıklar çıkar. Bazı bankalarda böyle aşırı ödeme hiç yoktur. O zaman da o vergiyi ödemez. O yüzden de herkes bir araya gelip bunu müşterilerine paslayamaz. IMF'nin önerisi tümüyle, tümüyle bunun hasılatının krizlere karşı kullanılması şeklinde. Krizlerin zararını karşılamak için. Burada da şöyle bir nokta söylenebilir. Yani IMF diğer konularla ilgilenmiyor Demek zor. Özellikle şimdiki başkan göreve geldiğinden bu yana. Önemli değişiklik var IMF'de. Ama bu vergilerden elde edilmesi umulan hasılat o kadar çok değil. Yani o 650 milyar bana biraz oradan şey geldi. Yani IMF açık bir şey söylememekle beraber çok böyle büyük rakamlar beklemiyor. Hani bir krizin hele bu gördük bu krizine kadar pahalı ya da patlayabiliyor. Ancak karşılar diyor. IMF'nin Üzerinde durduğu noktayı söyleyeyim. Gerçi öbür vergide var. Bu vergiyi bir uluslararası otorite almıyor. Her devlet kendisi kendi e, mali kesimden alıyor. Kendisi nasıl kullanacağına karar veriyor. Dolayısıyla ya, peki, şey yok. Ya, evet. Yani bir uluslararası otoriteye ihtiyaç yok. E o zaman yaptırımı ne? Ha, şimdi burada e, yaptırım şuradan geliyor. E, bir kriz karşısında bir e, Ülkenin uğradığı zararın dışarıdan telafisinin çok zor olduğunu gördük, görüyoruz, komşumuzda görüyoruz Yunanistan'da, evet. değil mi? Ee, şimdi e, Amerika'da da gördük, Amerika sonunda derdini kendi çözdü, değil mi? Yani çok güçlü filan ama hani sonunda kimse kalkıp Amerika'ya yardım etmedi. Ee, şimdi böyle olduğu için böyle bir önlem almak herkes üçün lehte bir şeydir, herkes bunu yapmak ister. Neden çekinir? Böyle bir vergiyi ben koyarsam başka ülke koymazsa mali evet. hizmetler o ülkeye akar. Aynen öyle. Ama herkes birden koyacaksa bu konuda bir uzlaşmaya varılırsa o zaman bu kaygı ortadan kalkacağından herkes için daha iyi olan duruma beraberce gidilir. Ee, i̇şte bu oyun kuramının bazı kavramlarını kullanınca böyle bir denge olabileceğini çıkarılabiliyor. Yani bunun bir mantığı var. Ee, şimdi şey niye e, bunu görüşmeyi reddetti e, yani Kanadalılar çok açık söylüyor ama e, her ülkenin şimdi bir kaygısı var yani bu e, koyarsak ne olur konusunda e, şey reddetme şöyle olmadı tabi yani böyle şey olmaz denmedi e, üzerinde daha çalışıp bir dahaki toplantıda görüşeceğiz şeklinde olduğunu da söyleyeyim yanlış anlaşılmasın e, ama yavaş yavaş bu yöne doğru ben bir diş olacağını yani IMF'nin e, önerdiğinin aynen kabul edilmesi söz konusu olmasa bile o yola gidiş olacağını düşünüyorum. Tabi bu da oturup bizim kendi mali sistemimiz üzerinde etki ne olur? E, biz e, bu vergiyi koyduğumuz zaman ne olur? Koymamaz, koymayalım biz buna karşı izlersek ne anlama gelir filan onları tartışmamız lazım. Evet yani, çok e, bu başka soruları da tabi akla getiriyor yani karbon fiyatlandırma e, meselelerini finanda tartışmaya açmak e, gerekiyor. Herhalde. Şimdi o, e, bu konularda e, tabii en önemli noktalardan bir tanesi onun e, yani Türk e, çevre konusunda alınabilecek benzer önlemlerin e, etkilerini e, dışsal etkileri daha fazla. E, o yüzden daha sıkı bir işbirliği gereklidir. Evet. Şimdi bu enteresan bir örnek çünkü özellikle İMF'nin ki uzunca bir rapor zaten ee, o raporun tamamını değilse bile etraflı bir şekilde incelenmiş. Yani ülkeler arasında çok büyük bir zorlu bir işbirliği gerektirmeyen bir mekanizma tasarlandığı halde kaygılar var. Ee, bu çevre korusu iklim konusundaki işbirliği e, daha kısıtlayıcı. Orada tabii biraz daha Zor. Evet ama onu da zaten başka formüllerde öneriliyor ileride çeşitli biçimlerde tartışmaya çalışacağız onu da evet. evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Just one thing, baby Child, before you go There's gonna be judgment in the morning, baby There's gonna be judgment in the morning, baby Gonna reap for what you sow. You'll never make the jailhouse. jailhouse For the things you do But there's gonna be judgment in the morning, baby There's gonna be judgment in the morning, baby no more. Otis Rush, Reap What You Sow adlı parçayla dinledik onu Otis Rush'ı. Yani ne ekersen onu biçersin diye çevirebiliriz. 29 Nisan 1934'te Philadelphia'da doğmuştu. Blues, müzisyen, şarkıcı, gitarist ve çok Chicago Blues diye adlandırılan West Side yani Batı Yakası Chicago Blues'u diye adlandırılan bir türünde öncüsü kendisi ona da bir günaydın demiş olduk. Pek çok insanı da e, siyah ve beyaz, e, pek çok müzisyeni de etkilemiş. E, aralarında Eric Clapton, Peter Green, Stevie Ray Vaughan da bulunduğu müzisyenleri de etkilemiş. Michael Bloomfield'ı da. Evet, Açık Radyo 94.9, Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor saat 9.45. Ve 27 Nisan günü bir tesadüfte olarak anayasa değişikliğinde hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenleyen 23. madde hem de 12 Eylül'e yargı yolunu açan 25. maddenin görüşülmesi 27 Nisan muhtırasının 2007 E muhtıra diye adlandırılan muhtıranın yıl dönümüne denk geldi. Bazı gazete ve haber ajanslarında da ilginç bir derlemeler e, yapılıyor. Sosyo, psiko, siyasal. Bence İ tamamen siyasal. Yani <gülüyor> hani e, tabii bunun altında sosyolojik, psikolojik çeşitli sebepler de yatıyor olabilir ama 3 <gülüyor> e, sene öncesine gidip e, yorumlara baktığımız zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı 3 sene sonrasını da ...görebilmek mümkün oluyor gibi garip bir hal var. Çünkü değişen bir şey yok biliyorsunuz. Medyamızda herkes hala anlı şanlı. 28 Şubat geçer. E, hiç sorun olmaz. Herkes e, anıyla şanıyla rütbesiyle yaşar. 2007'de de işte en muhtıra geçti. Onun üzerinden de bir değişiklik beklemek... ...doğru olmazdı ki bir şey değişmedi. Herkes köşesinde. Herkes memnun. E, bir sorun medyada yok. herhangi bir şeyi... E, ...soruşturma gereğine... ...genelde yani hiç uğraşmıyor... Hatta kaçıyor tam tersine de dezenformatif çarpıtıcı yayınlar yaptığı da bilinen bir gerçek. Yani biz bunu söyleyerek kendimize aklamak gibi bir niyetimiz de yok. O medyanın genel hal ve etvarı bundan ibarettir diyebiliriz. Mehmet Altan da bir 27 Nisan 3. yıl dönümünde köşe yazarlarına muhtıra için ne demiştiniz açıklayın diye bir çağrı yapmış. Çünkü Türkiye bir köşe hı hı. yazarları... Cenneti de aynı zamanda. Ve işte arşivlerden de o zaman bir derleme yapılmıştı. Şimdi onlara da biraz bakabiliriz belki. Mehmet Altan şöyle demiş. Star'da 29 Nisan 2007'deki yazısında. Türkiye için utandırıcı bir durum var. Hak etmediğimiz bir görüntüyü dünyaya vermiş bulunuyoruz. Muhtıra Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığını kayda geçirdi. Belki de esas amaç budur, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını engellemek. Çünkü orada bu tür garipliklere, askeriyenin demokrasiye müdahalesine yer yok. Layıklık elden gidiyor bahanesiyle bunun hedeflenmiş olması fazlasıyla ihtimal dahilinde diye yazmış. Ve üçüncü yıl dönümünde de ben böyle demiştim, siz ne demiştiniz diye bir açıklayın demiş. Pek bir cevap gelmedi ama araştırmalar var. Ertuğrul Özkök başlayalım. Tabii. Yani bir yerden başlayıp devam edeceğiz. E, amiral gemisinin o zaman da başındaydı. Kaptanıydı. Yalnız köşe yazarı değil, amiraliydi. Amirali değil, kaptanıydı değil Hı, mi? Belki de amiraldir. Sen söyleyince ben de onu düşünmeye başladım. <gülüyor> kaptan mı oluyor amiral gemisinin kaptanı acaba diye. Amiral rütbeli bir kaptan mı olmuş olur? Evet, öyle diyebiliriz. Ee, bu bildiri sadece demokrasimiz değil, aynı zamanda iktidarımız, muhalefetimiz hepimiz için büyük bir ayıptır diye başlıyor. Gayet güzel. Yani bildiri kabul etmiyor. Sonra gelen, bundan sonraki kelimenin ne olduğunu tahmin edebilecek misin? Ee, zor ya. <gülüyor> Nedir? Ama. Ha tabii yani. Fakat diye düşünmüştüm daha çok ben ama. Vicdan duygum beni insafa davet ediyor diye devam ediyor. Demokrasi kaygısıyla sadece askeri, askeri eleştirmek ne adil, ne yararlı, ne de sonuç verici bir girişim olacaktır. Çünkü o bildiride savunulan görüşler toplumun önemli bir bölümü tarafından paylaşılmaktadır. Şurası bir gerçektir. Siviller bu süreci iyi yönetemediler. Emin olunuz ki bunda herkesin yanlışlığı rol oynamıştır. Tabii her şeyden önce iktidarın. Siviller e, dışında bir alan daha var yani. Daha henüz 2007'deyken Ertuğrul Özkökl'ün kafasında değil mi? Yani siyaset alanı siviller ve askerler olarak. Evet. E, i̇yi ihtimalle ortasından ikiye bölünüyor. Ve e, siviller bu işi iyi yönetemediler. Ve 2007'den sonra olanları hatırlatmaya gerek yok değil mi? Herkesin yanlışlığı... Var diyor ve medyadan pek bahsetmemiş tabii, tabii. kendisine de. Işte ve kata. Vicdanlı bir yazı yazmış. Hep öyle yazar biliyorsun. Vicdanı büyük insanlardan biri Özkök. Melih Aşık da yazmış 29 Nisan'da iki gün sonra. E-Muhtıra'dan. Sonunda Türkiye çok kritik bir noktaya geldi. Tehlikeli bir kutuplaşma yoğunluğunu arttırarak sürüyor. Aynı gemide olduğumuzu ipleri germeden yaşamak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Arkanıza %34 gibi yetersiz bir oy desteği olacak, kararları birkaç kişi aranızda alacak, üstüne üstlük layık cumhuriyeti değiştirme amacınızı da saklamayacak, dolu düzgün gideceksiniz. Bir yerlere toslamamanız kaçınılmazdır. Toslamanız. Toslamanız kaçınılmazdır. Nitekim, bence burada netekim diye okunması daha doğru öyle oldu. Askeri müdahaleyi savunuyor değiliz. Burada hangi kelime gelecek ondan sonra? Ama. <gülüyor> evet. Laik demokrasiyi Çile'den çıkarıcı zorlamalarda görmek zorunda zorlamaları da görmek zorundayız. 11. Cumhurbaşkanının kaderi Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinin elindeymiş. Olumlu gelişme. Tek kişinin kararından 11 kişinin kararına yükseldik. Ya Meleeh bu arada e, yasını okurken ne kadar çok bugüne dair şey görmek mümkün değil mi? Yani mesela e, öncelikle bir şeyin değiştiğini fark ettim ben. 2007'den 2010'a Aynı gemide olduğumuzu ipleri germeden yaşamak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. İpler kimin elinde dair çok şey anlatıyor bu gibi geliyor bana 2007 ile ilgili. Çünkü Aynı gemide yaşayan iki e, gene askerler Çünkü ve... ipleri germeden e, yaşamak dediğimiz şey... Bir halat çekme yarışı gibi bir şey bu yani Hı -hı. askerlerle siviller var. Aynı Özkök'ün evet. yazdığı gibi. Şimdi gelelim... Bir de tabii e, yine konsensus sıkıntıları varmış demek ki o dönemde Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili... Gerçi hatırlıyorum olduğunu ama Mışlı geçmiş daha keyifli Mışlisinden. Evet, ee, şey, arkanızda yüzde otuz dört var bir şey sayılmaz. Kararları birkaç kişi da alıp üstüne üstlük layık cumhuriyete tehlike yaratıyorsunuz. E ne olacaktı netekim diyor Melih Aşık. Gelelim Ahmet Hakan'a. Hürriyet 29 Nisan 2007. Hı hı. Sivil siyaset sorumlu davranmayacak. İktidarıyla, manefetiyle ülkeyi dar boğaza sokacak. Oluşan zemin üzerine muhtıra gelecek. Ve bize de sadece ve sadece muhtıraya karşıyız demek mi düşecek? Muhtıraya karşıyız diyeceğiz ve ötesini söyleyemeyecek miyiz? Ben ötesini de söylerim arkadaş. Demiş. Hı. Nedir ötesi? Bilmiyorum o kadar almış. Ötesi de var işte sivillerin de sorumluluğu falan filan falan herhalde. filan. Yani o gene iki, bu yarılmada işte hem bu aynı gemi herhalde. Yani yazının gerisine okumadım. Bu kadar almışlar gazeteler. Bu 2007 <gülüyor> EN muhtirasını hatırlatmak gerekirse konuşuydu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçilebilir mi, seçilemez mi? Adlı tartışmayı yaşıyorduk o dönem. Gerginlik noktası da tam burasıydı. Eee Genel kurmay özde değil, sözde değil, özde e, layık bir cumhurbaşkanı istediğini açıklamıştı bu muhtırayla. Şimdi geçen üç sene içinde layıklıkla ilgili bir şeriati odak olduğuna dair Abdullah Gül'ün herhangi bir emare gördük mü? Yani Bilmiyorum. Görülmüş olabilir tabii ama hani en azından çok yoğun tartışıldığını, bu yazarların hiçbirinin böyle bir şeyler yazdığını görmedim ben. Yani acaba e, yanlış, hadi her şeyi geçiyoruz asker, sivil, e, muhtıralar vesaireyi. ...ama e, Abdullah Gül'le ilgili... ...çünkü mesela Oktay Ekşi 28 Nisan'da şunu yazmış. Ne yazmış? Bu muhtıran açıkça ifade edilen kısmı... ...antilayik yahut, yahut irticai nitelikli eylemlerdir. Hedefi irticai faaliyetlere göz yuman... ...yahut bunları el altından teşvik eden yetkililerdir. Asıl önemli olan taraf... ...asıl önemli tarafı kanımızca açıkça ifade edilemeyen... ...yani satırlar arasında gizlenmiş bulunan mesajlardır. Bu mesaj... Cumhurbaşkanlığı makamına Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün seçilmesi halinde Leik rejimin son kalesi sayılan Çankaya Köşkü'nün de antilayık bir kişiye teslim edileceğinden duyulan rahatsızlık ifadesidir demiş. Hmm. Yani şimdi e, yani üç sene geçtiği için herhalde bununla ilgili bir şeyler konuşabiliriz. Hani icraatlar oldu Çankaya yeşile boyanmadı bildiğim kadarıyla henüz. E, hala başa açık girilebiliyor Çankaya'ya. İçeride. Yani şimdi en azından şunu söylemek gerekmiyor mu? Hani eğer çirkin bir politik oyunun içinde saçma sapan hepimiz üstümüze düşen rolleri oynamıyorsak e bunu inanarak söyledi Oktay Ekşi'de herhalde. E hata yaptım özür dilerim falan hani. Çünkü Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir kişiye antilayık karakter falan böyle hani da da da dam koca koca böyle beton gibi laflar edip ardından da FOS ve üstüne bunu askerler muhtıra verdikten sonra yazıyor falan filan. Yani sivillerin bu süreci yönetemediği dolayısıyla da askerlerin bu konuya çeki düzen vermek için sivillerin yönetemedikleri düzene çeki düzen verme görevleri olduğunu da bütün bu köşe yazarları peşinden kabul, kabul ediyorlar. Yani ordunun böyle bir kollayıcı. Yok Oktay daha demokratik bir yerden bakmış. Ee, bu da bana şimdi yine bu e, anayasa yapabilir mi bu tartışmalarını hatırlattı. Bu gelişme yani muhtırap Türkiye'yi en azından erken değil, acil bir seçime götürür. Cumhurbaşkanı seçimini de yeni parlamento yapar. Demişim. Demiş. E, 29 Nisan'da bir daha yazmış Oktay Ekşi e, aynı konuda. Bu gidişin görebildiğimiz tek ve sağlıklı çözümü Cumhurbaşkanlığı seçimini erteleyip sandığa gitmektir. Aksi halde doğacak krizlerden endişe ediyoruz. Erken seçim istiyor. Peki, e, yalnız hürriyetten de okumuyor. Ha sen tabii medya Aşık'tan, Milliyet'ten de okudun. Bir, bir satırını daha okuyabilir miyim Hı, Sayın Okre Ekşi'nin 29 Nisan 2007'deki yazısından. Tutup iyi de kardeşim bir ülkenin genel kurmayı tutar da bağlı olduğu otoriteye karşı açıklama yayınlar mı deyince vay sen de mi Atatürk devrimine ihanet ediyorsun diyorlar. Oysa saf hukuk açısından bakınca genel kurmayın açıklamasını savunmak mümkün değil demiş. Ve ardından diyor ki ama ama, ama değil mi? <gülüyor> Asıl sorun ne orada ne ötekinde. Asıl sorun ülkeyi yöneten siyasi partinin Atatürk ilkelerine dolayısıyla cumhuriyetin anayasada yer alan temel değerlerine aykırı faaliyetlerini korunmasında hatta teşvik etmesinde <gülüyor> diyor. Peki e, sabaha geçelim. Hıncal Uç ne yazmış? Ne yazmış? Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerler bir biri ardına ayaklar altına alınırken. Hı hı. Birisinin konuşması Uyarması gerekiyordu Ordu Sonuna kadar bekledi Gerekli uyarıları en demokratik şekilde Yaparak hı hı. Sözde değil özde diyerek bekledi Bundan sonra hangi kelime geliyor Ama evet, Ama beklentiler boşa çıktı Ya Kimse zaten darbelerden yana değil, değil. Ama ortada da bir durum var Belli ki 2007 yılından baktığımızda Eee Bekir Coşkun da mesela çok hoş yazmış bence. Muhtıranın özünde bir anlayış farklılığı yatıyor. Çağdaş uygar bir yaşam biçimine ulaşmak isteyenler ilkel ortaçağ yaşam biçimine dönmek isteyenlere engel olmak istiyor. Muhtıranın özü bu. Ee, biz buna demokrasi demiyoruz ama. Değil mi? Yani çünkü hani bu ikilem zaten bununla ilgili çok konuşmayacağım. Çağdaş uygar ve ilkel ortaçağ yaşam falan hani ee, eyvallah hadi geçelim orasını da e, bu işi muhtırayla hallediyorsak e, Demokrasi dediğimiz şeyle ilgili zaten çok ciddi bir ihtiyacımız yok. Bizim daha çok çağdaş ve uygara ihtiyacımız var. Belli ki. Olabilir. Yılmaz Özdil de 29 Nisan'da yazmış e, bir yazı. 2007 yılında yine. O zaman sabahta yazıyor. Tabii o zamanlar sabahta. Ama yine e, kalemi çok güçlü. Yine çok sevilen yazarlardan biri. E, pek değişmedi zaten. Zeka. Ürünlüğü... Zekası hala aynı keskinlikte duruyor. Hala deniyor ki. Bundan sonraki adım ne olur? Bundan sonraki adım tank olur. Gücün var diye dayatırsan, gücü olan sana dayatır. Kaçınılmaz gerçek budur. O şunu demiş, o bunu demiş, boş verin. Detaydır. İlgili arkadaşların takkesini önüne koyarak düşünmesi gerek. Büyük manzara şudur. Milli Nizam Partisi, Anayasa Mahkemesi, Milli Selamet Partisi, Garnizon Duvarı, Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi, Anayasa Mahkemesi, AKP, sebep farklı, adres aynı. Yine anayasa mahkemesi, yine muhtıra. Milli görüşün dümen suyundan çıkamayan AKP bir çuval inciri berbat etti. Hmm. E, Peki ya Bu bir miktar şeye de benzemiyor mu? E, eskiden Türk filmlerinde çok sık görürdük ve benim dikkatimi çekerdi. Çünkü o dönemi yaşamamış biri olduğum için hani 60'larda çekilmiş filmlerdeki Tecavüzücü kadın erkek ilişkileri. Yok ben daha çok evlilik ve ev içi ilişkiler kadın ağzını burnunu dağıtırdı adam. Ardından da kadın ağlamaklı annesine, yan komşu teyzeye falan böyle bir yerlere giderdi. Ve orada çeşitli şeyler öğrenirdi. Ama sen de bak şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye. Bir yandan ağzındaki kanı ama, silerdi, ama, bir yandan ama, gözündeki yaşı böyle. Ama güzel kızım. Heh, öyle sen başlardı. De. Sen de diye. Ama diye ee, yani bu ezen ezilen Am ilişkisidir kadın erkek ilişkisi o filmlerde zaten bir etkin iktidar erkek vardır bir de böyle işte e, salakçana kadınlar yaşarlar çevrelerinde bu erkeklerin e, bu miktar bu ilişkiyi hatırlatıyor bana hani salakça bir e, yaşıyoruz böyle arada deniz anası gibi bir de akıllı erkeklerimiz var sağ olsunlar Erdal Şafak sabahta ne yazmış? Ne yazmış? Genel Kurmay Bildirisi ya da Muhtırasında sıralanan olaylardan örneğin gece yarısı yem yeşil giysilere ve sımsıkı çarşaflara büründürülmüş parmak kadar çocukların Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde ilahiler okumalarını hatırlatsak herhalde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yanıtını tekrarlayacaklar. Biz stilist değiliz. Sonra bir ara var ve son cümle şöyle bitiyor ve Çağlayan meydanındaki yüz binlerin gür sesi evimizi dolduruyor. Yaşasın layık Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Utanıyor mudur acaba şimdi? Hani üç sene geçti ateşi düştü. Bir miktar hani daha herhalde sağlıklı düşünür hale geldi. Sormak lazım bilmiyorum. Ben biraz partilere de geçebiliyorum bu Reuters'ın haberinden. Ee, Onur Öğmen CHP adını o zaman da... Ee, e... Konuşuyor. Bir, Yok, bir köşe yazarlarına, buyurun, buyurun. yazarlarına bir iki daha gönderme yapalım. Ece Temel Kur'an milliyette genel kurmayın açıklamasıyla mitinglerin daha da coşmuş olması bu mitingleri otomatik olarak militarist yapmaz. Bu coşkunluk şunu gösterir. Halkımızın darbe sonrası sokak korkusunu ancak meşru mecralardan gelen mesajlar alt edebiliyor. Meşru? meşru mecralar. Yani me e, e, elektronik posta. Genel kurmaydan geliyor olmasa bile e, mesaj meşru hale geliyor. Evet öyle yazmış. temel Kur'an'da. Ya yani mesela Cumhurbaşkanlığından e, diyelim ki 2007'de bu yazıları yazanlar e, çok doğru ve çok harika bir perspektifleri olduğundan gerçekten e, bir şeriat tehlikesini sezinlemişlerdi ve doğruydu. Evet. Mesela Cumhurbaşkanlığı çıkıp şöyle bir şey yayınlasa, bundan sonra e, herkes şu şekilde yaşayacak ve bu şekilde davranacak ve böyle giyinecek diye bunun meşru sayar mıydık acaba? Tabii. E niye hukuki değil ki niye meşru sayalım? İlkesel sayardık. <gülüyor> anladım. Onu da Fikret Bila yazmış zaten Milliyet'te. Onunki çok uzun. Bendeki Reuters'taki şeyde e, alıntıda. Ben çok kısacık okuyacağım. Muhatabının kuşkusuz bu süreci yöneten Başbakan Erdoğan olduğunu söylemek gerekir. İsimi yöneten bu durumu var ya. TSK, türbanın ve temsil ettiği zihniyetin Çankaya'ya çıkmasına karşı ilkesel bir duruş sergilemiştir. İlkesel, meşru, doğru ama kızım sen de hiç yani e, düzgün davranmadın ki papuç kadar değil falan diye devam eden çeşitli salık vermeler, ahlamalar, vahlamalar. E, ben de iki tane daha isim var. Biri o dönemki ot direktörü Uralak Bulut, e, biri de Onur Öymen, CHP. Diye geçmiş Reuters'ta e, ...CHP'nin herhalde o zaman da başkan e, sekreter genel sekreter yardım falan öyle bir şeydi herhalde De, hatırlamıyorum tam olarak o zamanki e, statüsünü ama benzer olduğunu düşünüyorum e, genel kurmayla aynı düşünüyoruz genel kurmayın tespitleri bizim tespitlerimizden farklı değildir ne mutlu Türküm diyene kelimesini kimse küçümseyemez ve bunu küçümseyenleri devletin düşmanı sayarız laikliğe hakaret edeceksiniz ve sonra diyeceksiniz ben değiştim ve ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağım. Bunları söylediğinizde siz çocuk değildiniz. Türkiye'yi Atatürk düşmanlarına teslim etmeyeceğiz demiş Onur Öğmen. E, şimdi ise tüm darbelere karşı olan CHP değil mi? Aynı Onur Öğmen. E, üç senede neler değişiyor? Bu değişimin nereden geldiğini de anlamak gerekiyor. Bunun adı halk hareketi. Bunun adı taban. Çünkü e, artık çıkıp da bu amaları böyle pıtı pıtı pıtı pıtı, pıtı sıralayamıyorsunuz. Sıraladınız Lakin mı? ancak. Olmuyor. Ee, yani onur öymen bile çıkıp böyle artık şu e, dili kullanamıyor değil mi? Bitti o iş. Çağlayan meydandaki yüz binlerin gür sesi evlerimize dolduruyor. Denemiyor, denemiyor artık denemiyor. mesela. Ee, Uralak Bulut ot direktörü. Bekliyordum. Bu ikinci 28 Şubat'tır. Bu süreç birkaç günlük bir olay değil. Bütün uyarılara rağmen bugüne gelindi. Hükümet ipleri gerip son noktasını bulmaya çalıştı. Böyle bir patlama bekleniyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri her şeye rağmen soğukkanlı davranmıştır. Yaşanan bu olay öncesinde Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla gerekli uyarıları yaptılar. Ama kimse dikkate almadı. Ama. Ha? Tabii. Dikkate alınsaydı yani. Anadolu ki anahtar kelime ne tabii, ama. Yani soğukkanlı buna rağmen davranlar Çünkü şimdi iktidar olarak Genelkurmay dedi ki Cumhurbaşkanı bu adam olmaz. Dikate, ama. Dikkate alsaydınız. Evet. Zaten sinirlenmeyecekti ama almadınız. E bu durumda yersin tokadı. Evet İsmail Küçükkaya da akşamda yazmış. O zamanlar köşe yazarı konumunda hmm. ve Ankara temsilcisi şimdi ise <gülüyor> amiral yani kaptan köşkünde yer alıyor. O demiş ki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin kötü yönetilmesi bir de bir ortak dilin en önemli bu ama ve lakin ancak kelimelerinin ama ve lakinin yanı sıra en çok ortak noktada hepsinde göze çarpıyor. Kötü yönetildi siviller tarafından sorumlusu e, siviller ve işte adat ve kalkınma partisi başbakan filan demiş ki kötü yönetilmesiyle kaçan fırsatı bir fırsat kaçmış hı hı. ve genel kurmayın çok sert açıklamasıyla kapımızın önüne gelen yeni olanağa görelim bir fırsat olarak değerlendirmiş kaçan fırsatın yerine yeni bir olanak imkan. Nedir o imkan? Aklımızı takkemizi ha önümüze koyuyoruz ve düşünüyoruz. Takke düşüyor ve perçem görünüyor. Anladım. Yani. Perçem görünüyorsa ikal de görünebilirdi. <gülüyor> evet, muhtıra için ne demiştinizden küçük bir seçme yaparak bugün hafif haber sıkıntısını atlattık. Bunlara hafif haber diyoruz ha. Ee, yani gayet gayet eğlencelik olarak, eğlencelik kabiliğinden verdiğimiz haberler. Ama gerçekten hani şunları okurken şahsen hissettiğim şey şu. Üstlerinde gerçekten bir şeylerin e, bir noktadan bir noktaya doğru evrildiğini ve e, o noktanın adının e, otoriterden daha demokratiye doğru olarak tanımlanabileceğini söylemek mümkün. Çıkıp bu kadar rahat amalanamıyorsunuz artık seçilmiş iktidarlara dair bir ikincisi bu kadar çabuk amalansanız da arkanıza genel kurmayı almak artık olumlu bir şey değil ya adamlar söylemişti falan filan demekte de çok tatlı bir duruş değil bunların hepsi herhalde kazanım kabilinden sayılabilecek şeyler yani iktidarla sıkıntı neyse bunların hepsini bence rahat rahat açıklayabiliyor ve saldırabiliyor da olmak lazım hatta iktidara ama ee, işin içine askeri maskeri kattığın zaman e, rengi değişiyor değil mi? O demokrasi oyununun sahası dışında bir oyun olmuş oluyor ki fakat böyle tatsız. bir buket olarak bakıldığı zaman insanı şaşırtacak kadar çok sayıda köşe yazarı ve yorumcu antidemokratik bir tavrı açıkça sergilemekten şey duymamış gerçekten de e, şaşırtıcı yani yani mesela Güneri Civaoğlu da şey demiş, Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklama çok duyarlıdır. Sağduyu ve serin kanlılık gerek demiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar önümüzde dört altın gün var. Yorumda yapmayarak bak soğukkanlığa katkısı alıyor Sayın Civaoğlu. Rejim işliyor. Anayasa Mahkemesi demokrasinin emniyet supabı olarak görülmelidir diyor. Hmm. Yani gerçekten o dönemde... Düdüklü e, tencere hikayesi gibi bir şey. Şimdi özürüz. bütün bu korkutmalar, bütün bu hani sopa sallamalar, bütün bu dipçik göstermeler, postal göstermeler hepsi e, üstüne üstlük rejim yıkılır, şeriat gelir korkutmaları. Şimdi üç sene geçti bunların hiçbirisinin e, böyle olduğuna dair bir emare ortaya çıkmış değilmiş gibi. Evet. Ya şundan bahsetmesi lazım bu yazarların. Yepyeni gizli plan ki bir kısım bahsediyor. Aslında çok daha derinden gidiyorlar falan diye bir hikaye var. Ee, öyle mi bilmiyoruz tabii. Hani öyleyse onu da 2013'te konuşuruz. Ama e, 2007'den 2010'a dedikleri gibi bir Türkiye, tahayyül ettikleri Türkiye çıkmadı gibi. Değil mi? Yani herhalde bunu açıkça söylemek lazım. Özür de dilemediklerine göre açık açık yüzlerine söylemek lazım. Böyle yani. E... Öyle diyorsun ama... Ama neler oldu o 3 yılda değil mi? Bir de o var. Benim güzel kızım ağlama. Biz 2007'de de aynı şeyi söylüyorduk değil mi? Yani AKP sağ muhafazakar neoliberal bir partidir. Ee, İslam'da mislam'da işi yoktur diyorduk. 3 ee, aşağı 5 yukarı galiba hala aynı şeyi söylüyoruz. Ama belli de olmaz. <gülüyor> 2011'de ne deriz? Onun böyle bir partinin omuzlarına da dönüşüm en çok... Tarihin garip bir tecellisi düştü. Ne yapalım? <gülüyor> Halk hareketi onları iktidardayken iktidara getirdi. De dönüşüm hareketi. Ve, Ve bu gerginin içinden de bu çatışmanın içinden de merkezdeki aslında gayet gayet sokak çıktı bir miktar. E, Tabi bunu da aşağılamak, bunu da hor görmek, küçük görmek falan filan mümkün. E, eskiden Takunyalılar lafı vardı artık pek kullanılmıyor ama. Ticani'ler vardı daha eskiden. Öyle mi? ben ona hiç yetişmemişim. E artık yerine yobazlar falan bazı yerlerde yazıyor. Şeriatçı Yok, da peki. Yobaz da bitti. Bitti mi? Ben 1-2 sanki görüyorum ama. Son artık. necmualarda. Ama ama, ama artık kapatalım. kapatalım. Saat kaç oldu? Duke Ellington caz dünyasının en önemli simalarından biri. Onun doğum günüyle. 29 Nisan 1899 doğumlu 1974'te ölmüştü Besteci, piyanist ve büyük orkestra şefi en etkili jazz figürlerinden biri. Onun en tanınmış parçalarından biri, imza niteliğindeki parçalarından biriyle de e, bitirelim Duke Ellington'ı anmayı. Take the A train. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. hasta